bir birçoğu maçına göre Mehmet içinde gerçekten de bir burayı değerlendirme almanızı da. Daha önce genel kurul salonunda yapıyorduk ama şimdi burada başladık. Umarım devamı gelir. Hepiniz hoş geldiniz. Bu vesileyle tekrar söylemiş olduk. Politik felsefe ya da politika felsefesi nedir? Daha doğrusu ya da kelimesi yanlış oldu Ertan bana kızabilir burada özellikle politik felsefe e, kurbusunu yapması önemli. E, aslında felsefe bir yönüne politik bir şeydir. Politik olan da bir yönüne felsefeyle ilgili bir şeydir. Bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir. E, bunu günümüzde nasıl değerlendirmek gerekir? Walter Benjamin e, bizim için iyi bir örnek, iyi bir analiz edilmesi gereken kişi. O anlamda ben yanımda bulunan hocalarıma Emine'ye de teşekkür ederim geldikleri için. Onların e, konuşmalarına başlamadan önce hocam, e, Cengiz Hocam bir şeyler söyleyecek herhalde bu açılış meselesiyle. Ben hocama sözü bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ya. Öncelikle biz uzun zamandan beri alışık olmadığımız bir şeyle karşı karşıya kaldık bu son zamanlarda. Sayın Dekanımız ve benim eski dostum Bey Bey'in bir zaman açıp bu tıpkontantıları yalnız bırakmıyor. O da e, özellikle bu toplantıları düzenleyen hocalar açısından ciddi anlamda e, iyi bir motivasyon e, sağlıyor. E bir kere daha huzurlarınıza kendisine ben teşekkür etmek istiyorum. Kaldı ki benim dostluk felsefeci değildir gerçekten. Ama bir filozoftur. Çünkü filozof olmanın bağlağısı şudur. Aşkla aramak. Yani Sofya denen şey neyse önemli değil burada onu aşkla arayan insan filozoftur. Ve mütevazidir. Çünkü mütevazi kelimesi bildiğim kadarıyla yerini bilmektir. Yerini bilir. Ve yine büyük bir eşeklik ettim ben. E, Bünyemin onun açısından çok önemli. Çünkü Bünyemin'in en önemli yönlerinden bir tanesi. Politik yönü olduğu kadarıyla. Ki politik yön farklı bir şey. Onun dille ilgili, dil bilimle ilgili çalışmalarıdır. Zaten ben kendisine daha önceki dönemlerde ders vermiştim. Arzu ederse Tekrar e, şeye karşı, favor'a karşı bir favor olarak birbirinde ders e, vermeyi buradan kendisine sahip ediyorum. Politik felsefe ve politika felsefesi birbirinden çok ayrı şeylerdir. Gerçekten Hayati Bey'in de söylediği gibi, Türkiye'de fesfai bir siyaset tarzı vardır ve o da şeyde ne derler, ekranlarda şekil bulan, e, ekran, filozoflarının yaptığı bir şeydir. Aslında politik olanın anlamı, felsefedeki dört temel yönden biridir. Politik olan o da şu. Dünyanın, ülkenin ve kendi sorumluluklarımızı üstlenebilmektir. Çok teşekkür ediyorum. Sözü tekrar Mehmet Bey e bırakıyorum. Evet, teşekkürler hocam. Şimdi biraz programa da geç başlamış olabilir. Bunun için ben sözü fazla uzatmadan değerli hocamız Profesör Doktor Prof. Dr. Namur Basere Walter Benjamin'in Mesihsiz Mesiyanizm adlı konuşmasına sözü veriyor. Buyurun hocam. Teşekkürler. İstanbul Üniversitesi'ne her şeyden önce beni ee, bu konuşmaya layık gördüğü için teşekkür ederim. E, Benjamin dedi demin Ceynus Bey hoşuma gitti. Benim bir lise arkadaşım vardı Yahudi Benjamin diye. E, kendisi Walter Benjamin okurdu da liseden. Onun e, adını ondan duymuştum ilk olarak. E, politika üzerine ben de bir şey söylemekle e, söyleyerek başlayayım. Politika pek biçim kaldırmayan bir e, alandır. Sadece politika değil, ilahiyat da böyledir. E, tarihte, e, sanatta. Ama Walter Benjamin'in bunlara getirdiği özellik her şeyden önce hicimdir. Kendisinin şöyle bir sözü var. Yahudiler ilahiyada hicim getirmişlerdir. E, bir yazar içinde bulunduğu dönemin aynı zamanda ürünüdür tabii ki. Ama bu dönemi sadece ekonomik ya da tarihte o anda adı etiketlenmiş bir şekilde almamalıyız. Aynı zamanda o dönemde belirli bir takım düşünürler vardır. Walter Benjamin sürekli olarak başka düşünürlerle bir alışveriş içerisinde büyümüştür. O yüzden de ilk olarak eserlerinde çarpıcı bir şey çelişkidir. Yani aynı zamanda ilahiyat, aynı zamanda e, marxizm, aynı zamanda e, sanat üzerine e, yazmak pek o kadar e, bunların hepsini bir araya koymak daha sanır bir şey değil. O bu çelişkileri e, bir yerde sonuna kadar, e, ölümüne kadar e, benimsemiş olduğu için de e, değişikliği düşünülmektedir. E, demin e, Wikipedia kapalı dendi ama e, bu konuda bir tülye vereyim. Stanford Üniversitesi'nin bir takım felsefe Asfı var. Oradaki Vatan Bey'in bir yazısı. Gayet güzel bir yazı. Eğer sonradan bakmak isterseniz, bakabilirsiniz. İnşallah o da kapanmaz günü birinde. Açık. şey açık. Bu konuda kendisinin esinlendiği yazarların adını vermek istiyorum. Yani materyalizm maddecilik. Kendisine Brecht'le e, alışverişten sonra e, gelmiştir. E, Adorno'yla e, yazışmalarından, tartışmalarından sonra e, diyalektik sözcüğünü kullanmıştır. E, Scholem adlı büyük bir Yahudi düşünür gene e, alışveriş sonucunda ilan yata da önermiştir. Bu arada e, gene bir yargı olan Ernest Bloch 23. yüzyılın başında Gazetler Ütopi, yani Ütopya'nın e, Zihniyeti adlı bir e, ilahiyat kitabı yazmış. Ve burada Mesihlik üzerinde de durmuştur. Benjamin onun Mesihlik anlayışının Hristiyanlık Mesih anlayışına yakın olduğunu söyleyerek, onu eleştirerek ilahiyatta da bir takım yenilikler yapmıştır. Şimdi burada bu Mesihlik ve e, Mesih olmayan Mesihlik e, düşüncesine gitmek istiyorum. Bu konuda Adam ben ve da çok yazdılar. Yalnız Derida'nın kendisi de benim bu konuda yazdıklarım Benjamin'den doğrudan doğruya etkilenmemiştir, farklıdır demiştir. Onun için Benjamin'in üzerinde yapacağım. İlk önce basit bir şekilde bir filolojik bilgi vermemiz lazım. Mesih, Meşa, İbrani dilinde kurtarıcı demek. Ve bu kurtarıcı Yunan diline Christos diye ve Dolayısıyla Türkçedeki Hristiyanlık sözcüğü de ...kurtarıcı anlamına geliyor. Yalnız kurtarıcı anlamı sonradan bu sözcüye e, atfedilmiş bir anlamdır. İlk anlamı yağlanmak fiilinden gelen e, bir e, türemiş bir e, isimdir. Şöyle bir şey bizim Türkçe'de hacı yağı dediğimiz e, yağlar var ya... ...böyle bir kutsal özellikleri vardır onların. Eskiden e, Yahudi kültüründe krallar iktidara geçtikleri zaman... O şekilde bir yağ sürme sürecinden geçiyorlar ve krallar aynı zamanda halkın kurtarıcıları olarak görüldüğü için krallara verilen bir art e, mesih. Ama e, Yahudi dininin yani ilk tek tanrıcı dininin gelişmesi sonucunda kurtarıcılık kendi içinde bir e, Platoncu anlamda bir e, ideya haline gelmişlerdir. Ve kurtarıcılık nasıl olur, kurtarıcılık ne şekilde ilerler e, gibi bir süreç içerisinde Hristiyanlık'ta bu Yahudiliğin beklediği Mesih İsa figürüyle geldiğini iddia etmiştir. Yahudilerin bunu kabul etmemesi, o Mesih'in tanınmaması sürecinde kurtarıcılık tartışması tekrar başlamıştır. Demin adını verdiğim Şölem, e, Türkçe'de bir tek eseriyle tanınıyor Sebat Aysevi üzerine bir kitap yazmıştır. Değişik kitaplar arasında. Orada da bunu tartışır. Çünkü 17. yüzyılda işte Sebat Aysevi Osmanlı İmparatorluğu içerisinde kendisini Mesih olarak, kurtarıcı olarak görmüş birisidir. Sonucunda hatta Osmanlı Padişah'ın ve Vezir'in müdahalesiyle Müslümanlığı benimsemiştir. Buradaki Mesih kurtarıcılık olayını da Şölem bir başarısızlıkla sonuçlandığına inanır. Yani ne kadar kurtarıcılık içerisinde bir kurtarıcı bekliyorsak da gitgide bu kurtarıcının gelmeyeceğini de kabul etmeliyiz. Bu yüzden 1975 yılında yine bir Yahudi düşünür olan Jener bu mesihsiz mesih kavramını incelemiş ve şöyle demiştir Yahudilik içerisinde kurtarıcılık bir peygamber aracılığıyla yapılmayacak. Yapılmıyor. Bir peygamber bir kurtarıcı olarak gelmeyecek. Yani Tanrı bir aracı yollamayacak. Çünkü peygamberler Tanrı'nın dünyayla ilişkileri bir aracı oluyorlar. Tanrı'nın sürekli olarak dünyaya zaten kurtarıcı olarak çattırmadan diyelim bir argo kelime kullanarak fark ettirmeden müdahalesi müdahalesi zaten kurtarıcılığın takermisidir. Böylece günün birinde bir kurtarıcı beklemekten vazgeçiyoruz şu anda ve ebediyet içerisinde, zamanda bir kurtarıcılık e, işleminin Tanrı tarafından yerine getirildiğini düşünemiyoruz. Zaten e, gerek Hristiyanlıkta gerek Müslümanlıkta da bunun, buna karşılık düşünceler vardır. Descartes'ta e, Tanrı'nın sürekli olarak an ve an dünyayı her an yarattığını ve bundan vazgeçerse dünyanın süremeyeceğini düşünür. E, tasavvufta da sürekli olarak zamanın ebediyet aşamasında Tanrı tarafından desteklendiği düşüncesi vardır. Bu e, mesihsiz kurtarıcılık, yani bir kurtarıcının kendisi olmadan kurtarıcılık ise bu anlamda e, zaman felsefesidir. Ve bu zamanı da tarih içerisinde gerçekleştirirsek politik eminmiş oluruz. Çok eski e, zamanlarda, 4. yüzyılda yetişen e, bir e, düşünür. E, Tanrı'nın her an sürekli olarak Tikolius'u sürekli olarak kendisini bir vahiy içerisinde verdiğini söyler. Bu yüzden de Benjamin de sürekli olarak bu vahiy düşüncesinin tarih içerisinde bir devrim olarak düşünmesi gereği yapar. Ve diğerik bu kişinin birleştirme çabası da tabi ki demin adını söyledi. Ancak kişilere ters gelmiştir. Söz Sözgeçi Blake onun yazılarını okuyunca miskisizme karşı gibi görüyorsun, materyalikten bahsediyorsun ama senin yaptığın en ağır açıdan diye bir mektup yazmıştır. Adorno, diyalektik, diyalektik gündeme getiriyorsun ama diyalektikte önemli şey aracılıktır, seninkinde aracılık yok demiştir. Scholem ise daha e, diyelim, dünyevi bir şekilde onu sürekli olarak İsrail'e davet etmiş. Almanya'da başına bir sürü şeyler gelecek demiştir. Çünkü Scholem İsrail'e gitti. Oysa gitmedi ve başına gerçekten bir sürü şeyler geldi. Yani bu karşılar sürekli olarak ...tardıştığı kişileri de dinlememiştir diyelim. Çünkü kendisinin... ...bir yöntemi de şu... ...Alman romantiklerinde... ...ilk 1760-1800 arasındaki... ...Alman romantiklerinde ilk defa olarak... ...topluma mal... ...olmayı düşünen ve... ...devrim halinde topluma... ...kendisini kabul ettirmeyi düşünen bir... ...hareket başlamıştır. Ve kendisi sanat üzerine düşüncesiyle bu tarih ve politikayı da e, şu şekilde e, diyelim ki değişik bir yöntemle e, çoğaltmıştır. O yöntemde ne? Zamanında, onun zamanında Fransa'da surrealizm vardı. Ve kendisinin ilk okuduğu kitaplardan birisi de Aragon'un Paris Görücüsüdür. Ve bu kitabı okuduğum zaman o gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar onu düşündüm diye bir itiraftan bulmuştur. E, bu kitapta e, bir roman değildir. Paris'e bir köylü gibi sanki Paris'e çok dışarıdan gelmiş Paris hakkında hiçbir şey bilmeyen bir köylü gibi dolaşır Aragon'un kahramanı ve Paris'te en çok pasajlar üzerinde Ben de İstanbul'a geldiğimde demin aldığı liseden adını Karasılay'ın karşısında böyle pasajlar canlı falan filan büyük pasajlar vardı. O pasajların 19. yüzyıldan itibaren batıdaki bir modern mimariye karşılık geldiğini düşünür Bahat-i ve pasajları incelediği yazısında da gitgide mimaride canın camın <gülüyor> e, üzerinde durarak hatta camda adam olma bir sürece bir dini yazar. E, bu süreçlerin başka bir yöntemi de kollaj yani oradan buradan toplanma e, bir takım şeylerin bir yere gelmesi. Bu yüzden de Benjamin sürekli olarak sistemli bir terse bir konu yazmamış. Hep i̇şte, kollajlardan oluşan denemeler ortaya çıkarmıştır. İşte gövdenin diyelim ki e, yakın akrabalıklarda olanın üzerine Proust'un geçmiş zaman ıı, peşinde ünlüsü üzerine, Julien Drey'in Andrejik üzerine ve bunların hepsinden de kollajlarda bazı ıı, beklenmedik üsündeler almıştır. Söz girişi ıı, Andrejik'le bitirmiştim anıtları. Diyor ki Andrejik bir büyük eser kendisinden sonra ki, kitlelere hitap eder ve kendisinden sonra gelen okuyan kişileri de böler. Hiçbir zaman hepsi tarafından aynı şekilde okunmaz. Buradan da Benjamin'in bu konularında en çok önem verdiği noktaya geliyorum. O da yorum. Kendisi 9 Aralık 1923'te program Hristiyan bir mektup yazmış Mektupta şöyle diyor. Her insanla ilgili bilgi, eğer kendini meşru kılmak istiyorsa muhakkak ve muhakkak bir yorum biçiminde kendisini sunmalıdır ve başka bir tarzda imkan yok. Yorumun yorumun dışında bir olayın olmadığı düşüncesi de zaten daha önce Görten'in söylediği bir sözdür. Bu yüzden de Walter e, de hiçbir zaman bir olay çıplak bir şekilde, yani, yani bir yorumun dışında zaten olamaz. İnsanın ev el özelliği dil olduğu için ilk enişte bu gibi Adem'den beri Tanrı'nın bize verdiği bir hediye olarak alıyordu. Sürekli olarak biz bir yorum içerisinden dünyaya e, atılıyoruz. Ve bu yorumu karşılaştığımız bir şeyi bir zaman içerisinde verdiğimiz için de en önemli faktör zaman faktörü oluyor. Bu açıdan, bu Türkçemizde de bulunan bu zaman sözcüğü üzerinde açıklama vermek istiyorum. Biliyorsunuz ee, Arapça ve Yahudi dili e, Semitik dinlerdendir. Ve Arapça'da zaman, e, bunun e, İbrahimci'deki karşılığı zemandır. Ve e, bu konuda e, şöyle bir açıklamalar: Yahudiler Mısır'dan ayrıldıktan sonra, Mısır'da çünkü dün, e, Yahudi düşmanlığı ortaya çıkmıştı ve sonra terk etmişlerdi. Çöllerde uzun süre kalmışlardı. Musa ile birlikte. Bir vadi demiş giderlerken. Ve çöllerde iken Tanrı onlara gökten man yollamıştı. Batı dillerinde hala kullanılır man, nimet demek. Ve beklenmedik bir nimet e, olarak kullanılan bir kelime. Orada çöllerde e, perişan bir yerde yürürlerken e, inancı olmayan birisi ''Nerede bu nimet?'' diye sormuş ve karşısında kişi de ona ''Zeman'' diye cevap vermiş. ''İşte nimet'' demek, zaman gelişmiş. Yani buradan, e, sonradan Levinas da bu zamanın bu ele alınışının üzerinde durmuştur. Çünkü burada e, Yahudi ve Yunan zaman anlayışı arasındaki bir fark ortaya çıkıyor. Ee, Yunan e, anlayışındaki hala kullanılan bakımlarında time, tempo, tempo e, sözcüğü oradan geliyor. E, zaman e, aynı zamanda bir bölme anlamına gelir. Çünkü zamanı saatleri, günleri bölerek yılları e, hesaplayarak bir yerde yaşıyoruz. Öte anlamda gerilim anlamına gelir. Gelin üstü Aziz August'un itiraflarında bu gerilim üzerine durarak şimdi zaman geçtiği zaman gelecek zaman iç ortaya koymuşlar. Oysa bu Yahudi e, anlayışında zaman birden ve tepeden, hiç beklenmedik bir anda diken olarak üstümüze düşer ve onun zaman olduğunu anladığımız zaman Anye'yi Konya'yı anladığımız bir süreçtir. Ve e, bu e, zaman e, ve yorum süreci de e, devrime uyarlandığında, Walter Benjamin'in şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Tarihte hep aslında yenilenler var. Ama tarih hiçbir zaman sadece bir kurtarıcı Mesih bekleyen e, sözgeci ona göre Hristiyan ilahiyatında olduğu gibi böyle çizgisel bir şekilde gidip en sonunda bir kurtarıcıyla son bulacak olan bir şey asla bulamaz. Bu e, Tanrı'nın müdahaleleriyle birdenbire dikey olarak çıkan nimetler içerisinde yıkıcı bir şey devrimleri hazırlıyor. ve Dolayısıyla bu yıkıcı bir şey çok beklenmedik bir şekilde tezahür edebilir, ortaya çıkabilir. Bu yüzden faşizmle ilgili yazılarında, faşizmde yıkıcı bir ilke var. Ama biz bu yıkıcı ilkeden faydalanmalıyız. Faşizmin kendi olanaklarıyla ona karşı e, gelmeliyiz. Çünkü yıkıcı e, süreç, er geç kendisinin yok olacağı bir noktada, çünkü ona bir melek e, bir yerde bakmaktadır içimizde. E, sanki Porto'nun e, resminden yola çıkarak bir meleği orada düşünmüştür. Angelus Novus adlı resim bu. E, tersten bakarak şimdiye kadar hiç bu nimetten faydalanmamış olanlara bu nimeti sanki bahşetmektedir. Hatta bu yazılarında birinde e, bir Türk imajı olduğu için de hoşuma gitti. Onu e, okuyorum. Sadece bana kalsaydı, diyor Danyan'ın, felsefecilerin materyalizm adını verdiği sünheç benim için bir Türk bebeği olarak canlandırabilirdi. Yani bu Türk işbürek bizim daha çok kuklalarımız, bu tarigöz Bebek başkanlığından gelirdi. Bir Türk kutusu olarak canlandırabildi çünkü o kutla daima kazanmak zorundadır. Hiç kuşkusuz bunun bir özelliği de herhangi bir rakibe karşı yine de başarı sağlamak isteğinde ilahiyatın hizmetinden de faydalanması ve ilahiyattan da şimdiye kadar küçük ve çirkin bir cüce olarak kalmış ilahiyattan da kendisini toparlanması, toparlamasını istemektedir. Böylece ilahiyat da gündeme geliyor ama bu ilahiyat sanki şimdiye kadar o kadar geliştirilmemiş de zaten ilahiyat Yahudilerin neyelki ilahiyata gici e, getirdik demesi de bu. O ilahiyat da kendisini daha gerçekleşmemiş ne yapacağını bilmeyen bir şey olarak görüyor ve birdenbire bir, e, karşısında bir kuklanın ondan ee, bir takım şeyler istediğini düşününce o da hareket ediyor. Böylece dünya ve e, tanrı yani kurtarıcıdır arasında bir gidiş geliş oluyor. Ve e, bu yorumlar arasında e, üzerinde gene olmanız gereken şey, o zamana kadar küçümsenen bir e, edebiyat e, kavramı olan Arlebioliye yer vermesi. Allegori Yunanca'da alle Adorein", başka başkakulü söylemekte. Ve dört e, söz gelişi e, kendi sanatının daha çok sembolik olduğunu ve rakibi olan Şiplerin daha çok allegori yaptığını söylemiştir. Ve e, bunu tekrar ele alırken farkında olmadan gönderin aslında e, bir e, eserlerinde biraz da bu en son e, romanı olan yakın akrabalıklar da bal gibi de allegoriye daha çok değer verdiğinin altını çizmiştir Falkar Bey'in. Gerçi kendisi sembol ve alegoriyi ayırırken e, sembolü yok edelim, sembol kötü demiyor. İki türlü e, yorumlar. Sembol biraz statik bir şey. Mesela terazi adalettir diyoruz. Ya da Ahmet Aşk'ın merdiven hayattır diyoruz. Ve orada birdenbire e, ebedi olarak ayrı bir bir e, süreçten bahsediyoruz. Oysa alegori daima bir anlatı gerektirir. Bu anlatı o semboldan bir semboldan bir yola çıksa muhakkak kıssadan hisselerle e, anlatının hikayenin geliştirilmesiyle e, değişik boyutlara ulaşır. E, gene e, Göte'nin yakın akrabalıkları üzerinde durmak istersek, e, der ki Benjamin orada ilk önce Göte bir masal, bir novella, bir kısa öykü e, bir örnek almıştır. Ama hikaye uzadıkça anegolik olarak başka bir şeyler söyleme sürecine girince bir kere ikili anlamlara gider ve bir yorum gerekir. Bu, bu romanında, bir öteki olgunluk romanında dört kişi vardı. İki çift de bunlar ve birbirlerine yer değiştirirler ve sonuçta kötü bir şekilde yok olurlar. Dedim. Bunu sen olarak ele alırsak hep di olarak Tötünlük e, çıkacak gibi bir şey olmaz. Orada bir deneme yaşanmıştır. Alegori onu gösterir. Yeni üzerinde durur e, Benyamin. Zaten tarih sözcüğü Yunanca'daki historia aynı zamanda hikaye demek ve Almanca'da bunlar birbirinden ayrılıyor. Fakat bunların üçünde birleştirmek istemiyordur Benyamin. Bir yandan deşil de var. Olup gider. Tarihte sürekli olarak olup giden olaylar oluyor. Bir yandan historia var. Bunun yazılı hale getirilmesi ve kayıtlı tutulması arşivler. Ee, bir yandan da beşlik de var. Hikaye, hikaye edilmesi, başkalarına anlatılması ve anlatı e, aracılığıyla e, dünyayı ve başkalarını yorumladığımız ve ancak bu şekilde bir e, politik meşruiyet kazanacağımız e, bunun da zaman içerisinde olduğu zaman bir nimet gibi bize düşeceği. Bu e, Benjamin'in e, Ortak bir özelliği. Bu allegory konusunda da e, şunu da ekleyelim. çünkü ilk olarak İskenderiye'de filon, o da bir oda bir yapı düşünürdür, e, allegory adını vermiştir. Çünkü eski Yunan'da e, yani Hımanca Yunan bir şey çıkmadı, asla da çıktı. Sonradan, e, çıktı e, sıfırıncı yüzyıl değil birinci yüzyıl e, filon. Sıra açarlar hipnoya, yani alttan altta bir e, anlamı bulmak diye bir şey ortaya çıkmışlardı ve şeyde de Platon'un da mağara efsanesine sonradan mağara Alegorisi deniyor. Çünkü başka bir şey anlatmak istiyor ama hikaye sürekli olarak başka bir şey anlattığını bize söylemeden bir yerde bitiyor ve biz alıp onu tekrardan başka şekilde gündeme getiriyoruz. Berjaman için sembol anlıktır. alegori ise ar ard gelir. Bu yüzden tarih, zaman ve ölüm onda gündeme gelir. Sembol'ü reddetmiyor çünkü sembol yıldırım gibi bir şey. Bize sembol, göltenin ur fenomen dediği, en temelde olan öz fenomen dediği, kendini tezahür ederken kendi aslını da göstermeyi diyor? E, Ama bir illuminasyon, bir anlık bir parlama içinde veriyor ve bu şimşek aniden olan, bu fırlama estetik alanlardaki ve devrimlerin varten için aciliyetinin sembolü. Ve bu konuda kendisi şöyle yazıyor. Sembolik deneyimi, zaman birimi, mistik bir andır. Orada sembol, saklı bir yerden anlamı toparlar. Bu saklı yer kendi içinde saklı bir ormandır. Bu yüzden de kendi diyalektiğinde bazen çıplak bir diyalektik bazen de durmuş bir diyalektik adını verir. Çünkü tarih baskıcıların tarihidir diye özetler. Zaten yani Marx'ın mesela kapitalarına bakarsak orada da sosyal ilişkiler şeyler arasındaki bir ilişkinin fantasmagorik biçimidirler. Fantasmagorik olunca bir fantezi içerisinde söylenen, ele alınan bir ilişkiler türü. Yani hayal gücünün kendisinin orada olduğu bir e, e, Dolayısıyla kurtarıcılığı kendisinden vazgeçmiyoruz. Mesihsiz meskenlikte. Ama kurtarıcılıktan vazgeçmeyduğumuz halde devinci olan, maddeci, tarihçi olarak ortaya çıkan, yenilenlerin kolektif bir deneyimine kök saldığını iddia eden bir düşünce karşısındayız. Böyle bir şey olabilir mi? tarih kavramı işte bunun çevresinde dönüyor. Verder ve ortak geleneklerin, kolektif deneyimlerin, imkansızlığının üzerinde duran Benjamin, edebiyat yazılarında Aura'nın, geleneğin klasik anlatının kaybolması üzerinde durar, durur ve bu reddedilmiş, inkar edilmiş, bastırılmış bir tarihin devrimci yeniden ele alınışına bir yerde inanır. Bunu aynı zamanda bir yenilgi olarak da görebiliriz. Son olarak kendisi 19. Başkenti Paris adlı bir eser yazmak istiyordu. Bunun e, yani genel şemasını yapmıştır. Her bölümde bir kişinin e, ismi ve özeti olacaktır. Söz geçişi büyük Fransız tarihi Michelde adettiği e, bölümde Michelde'nin sözünü ele alıp her tarihler dönem ondan sonraki dönemin hayalini kurar ve bu hayalini kurmanın gerçekleşmesi bazen şiddetle olur bazen bir geçiş. Ee, bekleme sürecine girer. Burada da e, Bodler'i kendisi en çok güceltmiştir. Bodler bu arada e, ilahiyat konusunda, ödemir hakkında e, kendisiyle, Bodler'e ilahiyata bir getirmiştir. Bodler'de gencinde bir tek günü vardır, ilahiyat demiştir. O da icilde e, söylenen bir söz. Ve e, Bodler'in bir eserinde şair gitgide halisini, orayasını kaybediyor diye bir nesil e, şiir vardır. Buradan da o çıkarak sanatla ilgili yazılarında Benjamin gene bir çelişki ortaya koymuştur. Sanat eserinde bir hale olması lazım. En yakınca sanki bize uzaktan gelen bir şeyi vermekte ama modernite gitgide bunun yok buluşu çevresinde oluşuyor, yenileniyor. Bilhassa mimarinin dışında bunu sinemada görebiliriz diye sanat eserinde çağımızda çoğaltılma üzerinde bir yerde yoğunlaştığının vurgulanmasına gelişmiştir. Çünkü bir film binlerce kopyası halinde ortaya çıktığı için artık orayası olamıyor. Bodler'de de bu orayayı kaybeden şair gitgide şehirdeki en beklenmedik süreçlere kendindedir. Bodler şair bir faişedir. Şair kendine şiirlerini satar. Şair bir dilençidir. Şair sokaktan geçen yaşlı kadındır. Şair bu işte masajlarda masajlarda kendini kaybeden bir varis köylüsüdür diye bir dağıtma sürecine gider. Ve Belki de e, bu tür bu çeşitleri bir arada yaşayan devrimi tarih içerisinde bir sonuçlanacak bir neden gibi değil de bir nimet olarak gören e, düşüncenin sonucunda Benjamin'in intiharını da bir yenilgi olarak da e, düşünebiliriz. Ama yenilgi de felsefede kaçınılacak bir şey değildir. Yenilgiler de bize ders verir. Şu anda tarihsel olarak da zaten bir e, yenilgiler çağında yaşıyoruz. Bunun içinden Benjamin gibi bir devrim mi yoksa e, sanatçının kendini dağıtması şeklinde bir hikaye mi çıkacak? Onu da zaman gösterecek eğer nimet olarak karşımıza çıkarsa. Teşekkür ederim. Hocamı dinlerken aklıma belki de çok doğru olmayacak şimdiden söylediğim eleştireyim bir şey yani Felsefe gerçekten de filozoflar da kaybedilmiş bir şeyle kaybedecek bir şeyleri hissettikleri zaman olan yapılan bir şey. Platon'un Sokrates'in herhalde felsefesi de bir şeyleri kaybetme durumunu hissettikleri zaman ortaya Benjamin de herhalde zamanı, yorumu değerlendirirken bir şeyleri kaybedeceğini hissediyordu. Hocam bunu vurguladı ya da ben bu vurguyu kendi adıma aldım. Teşekkür ederim seker. Şimdi tam hocamıza geçeceğim. Onun da konuşması Benjamin'in politik felsefesi için öyle. Teşekkür ederim. Öncelikle felsefe bölümünü değerli hocalarına ve derslerde, konferanslarda, atölyelerde yalnız bırakmayan bize öğrencilerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben bugün e, Benjamin'in politik kavga için ana kadar oldukça politize bir işlik olduğunu farkındaysanız hangi politik felsefe öğelerini tekabül ettiğini ortaya koymaya çalışacağım. Bunu yaparken özellikle yasa şiddet hukuk ve adalet kavramları etrafında bu sorgulamayı gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü Davucanın e, sunumu bize aslında e, bu zorlu çabayı ortaya koydu. Belki Benjamin'in hakkında söyleyince en güzel sözlerlenmeyi Adorno söylemişti. Bütün akımların dışında ifadesini kullanmıştı. Gerçekten Benjamin'in işte politik fenselesine dair ve estetiğine dair bir takım yönelikler saplamak istiyorsak onu tasdip etmemiz belirli içine sokmamız oldukça zor görünüyor. Bu sebepten dolayı e, ikinci bir risk de her zaman Benyamin okumalarında karşımıza çıkıyor. Ne kadar e, Benjamin'in tasdif edilemez olsa da bu tasdif edilemez ya da her yere temas etmiş diye birçok farklı bir politik görüşün hızlıca kendi tavrını, Benyemi'nin tavrıyla özdeşleştirme gibi bir e, riske engel Belki de şunu söylemek mümkün. Ben, yani ben bu sunumda Benyemi'nin e, politik anlamda öretimizasyonuna karşı bir e, okuma yapmaya çalışacağım. Çünkü temel iddiam şu, Benyemi'nin e, politik felsefesinin iki tane temel karakteri var. Anti normativist olması ve anti liberal olması. Bu, e, Bunu da kullandığı kavramlarla ve özellikle bu hukuk, adalet, yasa ve şiddet etrafında beyninin söyledikleriyle ortaya koymaya çalışacağım. Böylelikle beyninin o kadar e, genel ifadeye yol açabilecek ya da öğretilize bir tutum olmadığını göstermeye gayret edeceğim. E, bunu yaparken Enyen'in teoloji-politik fragmanı yazdığı zamanlara ait bir notunu buldum külliyatı içerisinde. Şu ifadeyi kullanıyor Enyen'in. Ee, biraz çevirmesi de zordu açıkçası. Benim politika tanımım diyor, İşlenmemiş insancılığın ya da insanlar aşmanın tamamlanmasıdır. Ya da şöyle bir edebiliriz ediyoruz. Benim politik tanımım işlenmemiş insan olmaklığın işlenmesidir. Ben bu e, tanımı beynimin şiddet eleştirisi üzerine ve tarih kavramı üzerine metinlerinden hareketle yorumlamaya kaydedeceğim. Şimdi burada ilk dikkat çeken unsur beynimin insanlık tabirini kullanmıyor. Merşafki hikayesi. Yani bunu insanlık, insanleşme, insansızlık, insan olmak, insancıllaşmak diye tercüme edebiliriz. Yani burada insanlık yerine praksis halinde ve asla idealize edilemeyecek olan bir süreçten söz açmakta henüz gerçekleşmemiş olan, işlemekte olan, serpilmemiş bir insan olma süreci. Böylelikle buna bağlı olarak bu tanımda geçen ikinci ifade Erküro'nun ifadesine, yani yerine getirilmesi, gerçekleştirilmesi ifadesine onu reddedilen docentlik dizindeki Almanya soyunun kökeni metrindeki zaman kavrayışıyla ilişkilen diyoruz. İnsan olmaklığının yerine getirilmesi her anlamda zamanın doldurulması olarak karşımıza çıkıyor. Demek şöyle bir ee, sorunca varmak için deneyiminin politika tanımı zamanın doldurulmasına ilgili deneyimlenmemiş bir praksisi önceliklidir. edilir. Zamanın doldurulmasına ilgili bir praksisi e, gözeten bir politika tanımı var. Deneyimli. Ve böylelikle, reynimin de teknik olanın politik olanı karar etmeye çalıştığı bir çağda, deneyiminin homojenize de zamanın akışını kıracak, Böylelikle yine ve dolu bir zamanın gerçekleşeceği yepyeni insanlığın eylemini gerçek politika olarak tanımlamakta. Ve Ben yemin, e, özellikle de şiddetin eleştirisi metnine yazdığı birtakım notlardan biliyoruz ki, gerçek politika tabirini ısrarla kullanmakta. Gerçek politika ve gerçek politikacı tanımlarını kullanmakta. Yani sıradan günlük e, politik şeyler de gerçek politikayı ayırt etme belirtti Ben gerçek politika nedir diye sorduğumuzda ilk etapta Benyem'in bunu e, varlığına dair bir mutsuz bilinçle şimdi Yani işte bu çerçevede Benyem'in politika atılımında hem melankoli hem romantizm bir şekliyle hakim durumda. Ama melankoli her zaman şimdiki zamanın e, kendisine dair bir mutsuz bilinci yansıtıyor. Yani melankolisi Benyem'in iktidarda olmamanın verdiği bir hırsla ya da hınca verdiği attığı genellikle bunu bir de biliriz. İktidarlılamayanların hissettiği bir duygudur melankoli. Her zaman iktidara gelene kadar bir melankolik duygu ama iktidarlılınca değişen bir hırç. E Beynin de tam tersi beyin her zaman şimdiki zamanlık kendisine dair duyulan bir mutsuz bilinç anı. Böylelikle beynimin hiç şüphe yok. Kendisini sol kanatta tanımıyor. Tam olarak kullandığı ifade bu. Sol kanahta ifadesini kullanıyor. Ama onun bu sol kanadının temel özelliği hem alt liberal hem de alt bir her şey çıkması ve böylelikle de onun nihilist olarak tanımladığı yaratıcı politik pratikle örtüşmesidir. Ve sol kavram ve belki de son Avrupa'da düşünür olarak Benjamin tüm politik akımlar metesinde yıkıcı ve devrimci güçleri gerçekleştirmeye yönelik tanımladığı bir takım politik momentlerin yakalanması peşimidir. Dolayısıyla bu tanımlı hareketle ikinci bahse geçmemiz mümkün görünüyor. Yasa. beniminde yasa ne gidiyor Bu yasayı tanımlayamadığımız sürece Benyemin'in gerçek politikadan anladığı şeyi kavramakta zorlanacağız. E, o halde iyileştirilmemiş ya da işlenmemiş insansızlığın ya da sağdan insanlığın ya da insan olmaklığın tanımlanması, icra edilmesi olarak politika, yeni bir yasa talep eden değil, yasanın yazgısını kral bir praksistir. Yeni bir yasa talep eden değil, yasanın yazgısını kıran bir Benim Benjamin'in belki ilahi, tanrısal ya da mesyenik şiddeti böylelikle bir yasayı ortadan kaldırıp yeni bir mitik düzen tesis eden şiddet tam da gerçek olmayan politika diye yeni bir mitik düzen tesis etmeyi anlamakta. Şimdi de yeni bu şiddetin eleştirisi üzerine metinde mitik şiddetle tanrısal şiddet arasında bir ayrım yapıyor. Mitik şiddet döngüsel olarak ya şiddetin e, kaynağındaki o koruyucu şiddete, koruyucu şiddetiyle e, saklıyor ya da tam tersi sürekli olarak koruyucu şiddetle e, bir arkasında şiddete varılır Böylelikle Mitik şiddet dediğimiz alanda sürekli olarak döngüsel bir yasayla hukuk arasında bir gizli bir şiddet bağı tekrar tekrar yeniden üretilmekte. Benim tarihsel şiddetler anladığı şey bu şiddet döngüsünün kırılması ve böylelikle yeni bir tarihsel zamanın açılmasıdır. Denilebilir ki eski yasayı tavrıda oturan kaldı da yeni bir mitik düzenin kurulmasına karşı çıkan bir praksisi Benjamin'de büyüt. Ve Benjamin için temel bir şey varsa o da hukukla adalet terimlerine zıtlığıdır. Benjamin hukuk düzeni mitik karakterinden kaynaklanmayan bir adaletin peşindedir. Sırf ve karşımitin karar alması gibi Benjamin pozitivist yasanın kuralar indirilmesine karşı bir e, tavır almakta. Ve yasanın ötesinde, yasadan, yasanın yazgısından farklı bir adaleti yani ararken Benjamin ikili bir e, seçenek sunmakta karşımıza. Ya mitik yazgının açığa çıkması olarak yasa vardır ya da tanrısal şiddetle yazgının aşılması olarak yasa çıkıştır. Yani yasa varsa, hukuk varsa Benjamin adalet bilgesine ters bir e, kavrayışı ortaya çıkacak bize duyurmakta. Böylelikle yani farkını da şöyle söylemeniz mümkün. Şimit'in e, realizmi e, mitik düzenden kaçılamayacağını bize öğretiyor. Benim ise buna karşı yasanın ortadan kaldırılmasıyla özgürleşimci ve kurtuluşçu bir modernist kulları diyeceğimi düşünüyor. Benjamin modern çağın yazdığı ilginç edeceğine inanmak lazım. Böylelikle artık ortak iyiye, ortak iyi fikrine referans veren bir mistifikasyonla değil, tam tersine Sabit kavramı üzerinde bahsedildiği şekle, ezilenlerin geleneğiyle, ezilenlerin geleneğinin tarihsel zamanı kırmasıyla mümkün olabileceğini O halde şunu söylemek mümkün. Benjamin, ezilenlerin geleneği açısından hukuk momentinin kırıldığı bir özgürleşmeden bahsediyor. Ve gerçek politika, gerçek adaleti sadece yürürlükteki yazgıyı, yasanın yazgısını kaldırarak yaratan evet, evet. Hukuka aşkın bir adalet arayışı, Benjamin'in politik praksisinde en temel e, noktalardan bir tanesi. Bu yüzden zaten antinormatist ve antiliberal olduğunu birkaç kere altına çizdim. Hakiki bir politika bilinmezliğin yazgısal şiddetini ortadan kaldıracaktır. O halde politika icrası çünkü bu itkel diyalektimlik kral bir şiddettir. Bizi şiddet sargılığına sokmayan bir eylem ancak gerçek politik bir eylem olabilir. Bu sebepten dolayı ben yemin, mitik şiddetin erdemlerine güvenmeyen, yazgıyı parçalayan bir şiddetin oluşturulmasına esas gayrı olarak gitmekte ve politik eylemi bu sebepten dolayı zamanı dolduran bir eylem olarak kalmamaktı. Burada hareketle üçüncü bahse geçmek istiyorum, adalet kategorisine. Şimdi e, benim külliyatına baktığımızda olmayan, e, ki bu külliyatı Adorno ile Gerçom Schölen hazırlıyor. Tabii Rolti, Le gibi bir takım asistanlar da aslında esas yükü onlar çekiyor şey ama Metinlerin seçimiyle ilgili kararları genellikle Adorno ile Schölen veriyor. E, Schölen'in nedense külliyata koymadığı bir önemli parça var, 1916 tarihli. Peki şölen bunu nereye koyuyor? Kendi günlüklerin içerisine koymuş. Oradan çıkardığımız bir şey. Adalet kategorisi üzerine araştırma notları 1916 tarihinde. Bu oldukça önemli çünkü tam da şiddet eleştirisi üzerine metni önceleyen bir perspektifi burada yakalıyoruz 1916 tarihinde. Birinci ilgi çekici nokta Kant'ın bu fragmanında Kant'ın metafizik dersliklerindeki rest, rest ileride kısmının hukuk kısmını eleştirdiğini görmekteyiz. Ve ilk olarak Bey'in bu metinde hukukla, adalet arasındaki yediye dikkat çekiyor. Belki Amiyane'ye bir kullanırsak Max Marx belki e, Hegel'i ayakları üzerine oturttu ama inanın Bey'in kantı ayakları üzerine oturtmak ilerliği tam tersi, e, onu yerden kesmek istiyor. Tamamen kantı terminolojiyle konuşup bu metnin ve bu metnin yazıldığı yıllarda kartçı terminolojinin parçalanmasına gerekir hamle yapıyor. E, eski 401'den alıntılıyordum Benjamin'in. E, sahiplik her zaman için adil olmayandır. Sahip olmanın düzenini de adalete götüren bir yol yoktur. Benjamin kartın lasik hukukçu neyi unuturdu? Ben 2 seninki tartışmasına başka bir işte özel bir ihtiyac Hukuk ile adalet arasındaki ikiliyi yaratan esas unsur olarak görmekteyiz. Zira her sahiplik uygulaması bitik şiddetin üretilmesini getirecektir. Adalet kategorisi ancak ve ancak yazdığının eylem alanından kaldırılmasıyla açıklanabilir. Böylelikle hukuk tartışmasının başlamış üzerinde dengeminin adalet kategorisini kapatma olarak düşünüyor. Hamda adalet hukukarasını hukuk burada düşünmemiz gerekir. İkinci olarak bu en yüksek iyi ile de ilgili dengeminin bir eleştirisi var Kant'a. E, bu da kişinin mülkiyet edinme hakkının tanınması üzerinden anlaşılabilecek bir e, iyi olabileceğini düşünmüyorum en Çünkü kişinin sahiplik hakkı yerine iyinin iyi olma hakkına doyup bir geçişe e, beynemizi e, göstermekten. Buradaki çünkü temel, belki Hobbes paradoks olarak adlandırdığımız temel bir çelişki var. Sahip olmanın kurşularak tanınan kerte, politik bir bilgi. zaten kendisi yasal ya da onu aşağı meşru düzeninin kurucu şiddetiyle bir gizli suç ortaklığı içerisinde. Yani sahip olma hakkını tanınan kerte, mitik şiddeti gerektiren bir kerte. Bu sebepten dolayı yasal iktidarın buyurma meşruiyetini aldığı koruma ve bu sayede özel müddet kaynağında aynı iktidarın dolayımsız şiddetini gerektirmektedir. Ve bu sebeplerden dolayı, belki burayı biraz hızlı geçiyorum ama, Adalet, kategorik bir talebe indirgenemez. Peygamber'in o klasik sol teorisiyle de en çok ayrışacağı nokta burası. Adalet hem sahip olma düzenine ait bir talep olarak anlaşılamaz, hem de kategorik bir talebe indirgenemez. Adalet, yasanın bir buyruğu olarak isimleşemez Peygamber'in tavrı Adalet asla sahip olunamayan ve hukuki tertibatlarına indirgenemeyen bir yerdir. Bu bağlamda... Deyyem'in tarih kablonu üzerinde 8'in litesini tam da bu adalet perspektifiyle birlikte okumak gerekiyor. Gelin 4. çerçeveye. Deyyem'in teoloji politik programında yazdığı gibi, dünya politikasının görevi İngilizm'dir. Öyle ki politikayla geçmişte tamamlanmamış onun düzeltilmesine, tahmin edilmesine yönelik bir hamle. Doğru. Hem Deyyem'in ve yoksulluk mektiminde de Benjamin'in e, pozitif barbarlıktan söz açar. O dönem insanlığı büyük harfle yazıldığı medeniyetin ya da Uygar'da büyük harfle yazıldığı bir dönemdir. Hem insanlığın büyük harfle yazılı hali hem de medeniyet söylendiği tümüne karşı Benjamin'in pozitif barbarlıktan söz açar. Benjamin insanlığı tırnak içinde, medeniyetine karşı barbarı sıfırdan başlangıç yapabilme üretkenliğini savunmaktır. Gerçek bir politika medeniyetteki barbarlığı söken ve onu ifşa eden <gülüyor> o halde benyemin ve politik nihilizme hala etik ve estetik gibi alanlarda nihilizm üreten çağdaşlarının aksine hala yaratılmayı bekleyen politik bir eylem belki burada benyemin ve arasındaki ayrışmayı bu adonun estetik nihilizmine karşı benyemin politik nihilizme olarak bulgulamamız mümkün. Benyemin bu politik nihilizme kaçı statüs üretmeyi reddediyor? Belki de yüzleşebilen bir nihilizm kategorisi. Beyin, yeni ve bütün şeyleri düşünerek politik ilimserliğiyle nihilizmiyle üretmektedir. İlimseldir çünkü hala kurtuluş mümkündür. Zamanlarımıza inanç olacak mı? Peki abone <gülüyor> ol. Bir, birkaç yere atlayalım evet, o zaman. Evet. Yani sonuçlara geçelim peki tartışmaya <gülüyor> bırakabiliriz. Şimdi o zaman şöyle bir aslında Benyem'in faşizim eleştisi, savaş fikri ilk bir bölüm var. Oraya geçiyorum. Ee, politika, Benyem'in da zaman doldurulması, geçmişin kurtarılmasıdır. Gezilenlerin adaleti perspektifinde bir kaksızdır tarihsel ve hukuki kentelerle ikincileştirilemeyen uzlaşmaz bir politik praksis antagonizması olarak anlaşılırdır. Öyle ki Benyemi'nin kurucu iktidarı kurulmuş bir momente yoktur. Son kertede politika yaratımın bir çilesi olarak çıkardır. Tıpkı trajik köken meselesinin olduğu gibi bu anlamda köken elde edildi. Benyemi'nin e, politik praksisini dolayımsızlık momentini e, vurgulaması bence en önemli ve eleştirilecekse de en eleştirilecek yeri burasıdır. Çünkü gerçek bir politikler egemen hukukun askıya alınmasıyla evet. Şimdi e, özetle söyleyecek olursak, Bey'in bir politik dersiyle hiç durmamış olan ve ziyasının, yazgısına daimi olarak kurtaran bir e, proje iktidar arayışı derse, Bey'in eleştirilecek temel, yani temel nokta şu oluyor eğer Benjamin'ci şiddet ya da tanrısal şiddet gerçekleşmiş olsaydı bile kendisini görünür kılamazdı. Görünür kılsaydı o zaman kurulmuş bir olurdu. Böylelikle Benjamin'ci politikada mitik yazının içine düşerdi şeklinde bir eleştiri getirmesi mümkün. Ama bu eleştiri bile hala Benjamin'in felsefesinin bütünüyle politik felsefe kategorileriyle anlaşılabilir olmasına, onun etik ya da estetik gibi olarak örneğin İkişehir Dünya Savaşı birçok Kacı sitede filozof gibi hala bu alanlara karşı olanı, hala politik bir eleştiri alanında açık tuttuğunu söyleyemiz O zaman şöyle yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Benim hala yine politik felsefenin zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. Danyemin tek bir gerçek politik felsefeyi kılmaktadır. O da kurtuluşun ışığını saçan felsefeyi. Gerisi zaten felaketi anlatacaktır ya da felaketin alternatifleri arasındaki ve bekli Dilediğiniz için teşekkür ederim. Ağabey konuşmasından sonra Ertan'ın Neyviz'in uykusu ayrı bir tat oldu benim için. <gülüyor> e, farklı iki nokta gerçeklerinde bir filozof da e, iyileşebiliyor. Belki de filozofluk böyle bir şey. E, şimdi benim için gerçekten de filozof olan değerli hocama sözü bırakacağım. E, Hocanın konuşması da kader bir karakter. Karakteri evet, çok teşekkür ederim. Buyurun. Mehmet için çok teşekkür ederim. Evet, filozof çok önemli bir şey değil ama filozofun ahlaksızı da var, e, onurlusu da var, liberali de var, hantikton gibi beşinci sınıf adamlar da var. Ama tanıdığım en ahlaksız filozof galiba Haydager. Niye Hı. Haydager? E, çünkü dünyanın zamanında Haydager anlı şanlı bir adam. E, niye ahlaksız? Olabilir. İnsanlar ahlaksız kelimesini felsefe anlamdaki, buraya bağlayacağım, e, benim ki e, kelime, karakter kelimesinin Yunanca bir karşılığı da ethostur. Niye ahlaksız? Çünkü Yahudi diye hocasını bile e, görmemezden gelen, satan bir adamdır. Fikirler, görüşler ayrı olabilir. Büyük filozof odur, eh büyüktür. Ama ahlaksızdır. Filozof olmak her şeyi çözüyor anlamına gelmiyor. Şimdi e, Büyü daha doğrusu e, bir makalesini ben okudum. Karakter ve kader diye bir makale. Ben okuduğum en zor makalelerden bir tanesi. Üç ayrı dilde ve İbranca bile baktık. baktırdık. Ancak birazcık böyle sisi açar gibi oldu. Şu an Can dostlarımdan bir tanesi burada. Onun köyündeki Kaçkar dağlarındaki o sis gibi bir adam bu dünyanın. Öyle zaman zaman açıyor, zaman zaman açmıyor. Yani kendini hemen herkese açan filozoflardan değil. Çünkü yenilmiş olanların filozofu. Evet, ee, Nami Hoca da söyledi. Ben de onlardan bir tanesiyim. Sessizlerin sesi olmaya çalışanlardan bir tanesiyim. Aine suskun olanların konuşturulmasıdır. Ki e, evet doğa düştükten sonra doğa sesini kaybetti. Allah'ın kelamıyla oldu ama onun sesini, insanın sesini ve diğer canlıların sesini ancak biz genilmiş olan insanlar dile getirebiliriz. Almancası ya da Fransyasını söylemeyeceğim. Direkt söyleyeceğim. E, aslında zaferi kazanan kartal değil bok böcektir. Biz pislikte eşelen, eşelenenleriz, zaferi kazananlar. Kaldı ki hayat muhalubiyetlerle hayat anlamını kazanır. Zaferlerle hayat, hayat olmaktan da çoğu zamanda çekmiştir. E şimdi bünyemin anlamak istiyorsak, o küçük makaneyi anlamak istiyorsak, bünyemin yaşadığı döneme bakacaksınız. Beni tanıyanlar bilir. ben o, o dönemi Titanik dönemi olarak adlandırırım. Titanik'in manası şu çeliğin suya karşı kaybettiği durum. Yani korskaca çelik bir suya karşı bakmaz diye adlandırılan titanik ki dev adıdır. O devlerin adıdır. Su karşısında bakmış bir ne Nedir titanikçilik? Titanikçilik şu. O döneminin anlı şanlı burcubazısı burcubazı Burcu çeliğe, teknolojiye, bilime olağanüstü güven duyuyor. Sarsılmaz bir şekilde ona sırtını yaslamış. Ve o dönemi bilimin ve aklın çerçevesi içinde açıklayabileceğini ve tarihi de değiştirebileceğini zannediyor. Böyle bir öngörüsü var. Gelin görün ki Almanya'da yövüde olmak şöyle zor, bir yövüde eğer piyona çalmaya başlamışsa kefaretini ödeyecektir. Elbette bünyemin de piyona çalanlardan biri değildi ama piyona çalan ailelere mensuptur. Almandan çok daha fazla Alman hissettiğiniz anda Weimar Almanya'sında ve benzeri yerlerde dar geçitlere girmek zorunda kalırsınız. Gerçekten de bahtsız adamlardan bir tanesi. Bahtı olmayan adamlardan bir tanesi. farklı bir şekilde kaybederek, ki sevmediğim bir terim ama kaybederek kazananlardan bir tanesi. Bunu anlamak istiyorsanız ona uygun bir mezar taşı yapılmıştır. Kaldı ki onun da kefareti o, o mezar taşı değil mezarsız olması zeytin ağaçlarından uzağa gidildiği zaman ayıp sandığını bıraktığınız zaman yerleşmeye kattığınız zaman yerleşik düzenin şiddetiyle karşı karşıya kalırsınız. Gelelim şimdi o meşhur makaleye. Makale 1919 yılında yazılmış. Adı Türkçe'de kader ve karakter denen bir makale. Ki ben ki filoloji eğitimi de almış birisi olarak çok zorlandığı makalelerden biri oldu. İşte dediğim gibi birkaç ayrı çeviriyle biz bu makaleyi okumaya çalıştık. Ve dediğimken 19 1919 yılında karakter ve kaderle ilgili böyle bir makale niye yazılır? Ve Madem ki karakter ve kaderle ilgili makaleye çünkü makalede beni ilgilendiren iki tane kavram geçiyordu. Biri komedya, öbürü trajedi. O zaman dedim ki yani komedya ile trajedi o dönem bu adam niye bu kadar gündeme getirmiş? Bunun üzerine e, özellikle öncelikle kader üzerine yoğunlaşıyor. Kader dediğim zaman kader zamanla gerçekleşen bir şey zamandan ayrı değil, zamanın dışında değil. Ama bünyemin temel bir yargısı var, kader sizi suçla yargılar. Kaderin birinci özelliği suçla yargılanmaktır. Yine bünyemin de, benim de bir hastalığım olan böyle bir talcılık, yıldız talcılığı benzeri şeyler var. Hatta ben de bir metafor yapayım. Benim de kaderimi bilirleyen Kağıtlar eski bir evde hala karılmış şekilde duruyor. Bakayım gittikten sonra kaderinden ne ekselecek ya da ne kaderime katılacak bilmiyorum. Şimdi bunu niye söyledim? İnsanlar evet geleceklerini öğrenmek isterler. Ancak büyüyemin burada belli ki o dönemin burcuva bilim anlayışına, burcuva değil bilim anlayışına ciddi anlamda eleştiri getiriyor. Çünkü Burcuva bilimi geleceği bilimsel veriler üzerinden okumaya çalışıyor. Kaldı ki öyle bir benzetme kurmuş ki geleceği kağıtlar üzerinden, yıldız fazlılığı üzerinden okumak belki daha da size bir şey sağlayabilir, bir avantaj sağlayabilir. Ve kaderle ilgili söylediği şeyleri Yunan tragediasına bağlı. Çünkü kaderle ilgili konuşmasını ben Ertan'ın da söylediği bağlamda, politik bağlamda ele almak istiyorum. Çünkü o metnin içine sıkışıp kalmak istemiyorum. Evet, kader sizi suçla yavrılamıştır. Bunun anlamı şu, tarihsel bir gelişme fikri var Batı dünyasında. Tarihsel gelişme fikrinin de Batı dünyasındaki en önemli yönlerinden bir tanesi şiddettir şiddetle değişecek bir dünya söz konusudur. Ve şiddetle değişecek dünyayı bugünden öngörebiliriz. Yani geleceğimiz bizim elimizde diye bir güven var o dönemin Burcuva insanında ve bugün de aynısı var. İkincisi karakter üzerinden, karakter üzerinde biraz konuşmak gerekiyor. Karakter tahtaya kazınmış, Şekil demek. Gramer kelimesiyle aynı kökten geliyor karakter. Kattaya oymak. Yine Yunanca olan diğer bir kelime etos. İşte bildiğiniz gibi çağımızda etik etik gibi bir söz konusu. Etos da kişilik anlamına geliyor ama etosun esas anlamı barınak. içinde yaşanılan yer demek. Bir tür sığınak demek. Yine burcuma bilim anlayışının bir özelliği var ki keşke kağıt fazlılığı yapsaydı daha iyi olurdu ki dünya üzerinden bunu kuruyorum. Bir takım işaretlerden, fiziksel işaretlerden karakterin ne olacağını anlamaya çalışıyor burcuva bilim. Bugünkü anlamı olur DNA'lar. DNA üzerinden bizim ne olacağımızı belirliyor. Bir tür katı determinizm. Bunun politik karşılığı tarihselcilik tarihteki belirlenme olayı. Yani sizin belli işaretleriniz okunursa karakter özellikleriniz fiziksel anlamda okunursa sizin ne olacağınız belirli hale gelmeye başlar. Bunun anlamı şu Burcuva Bilim Anlayışı ki üzerinden kuruyoruz bunları her kaderi hem karakteri ...bir takım işaretlerden anlayabilir... ...ama Batı dünyasının... ...ikinci bir özelliğini hemen devreye sokuyorum. Birincisi şiddetle... ...tarihin değişmesiydi... ...ve nedense bir takıntı var... ...tarih değişecek takıntısı... ...o zaman... ...şiddetle... ...tarihin değişmesi fikrinin yanı sıra... ...ikinci fikir şu... ...Batı dünyasında... ...tanrılar ile insanların terazisi... ...ortak bir terazi değil... Tanrıların ne düşünüp ne yaptığını siz anlayamazsınız. Bu anlamda Benjamin'in metnindeki trajedi kelimesini gördüğü anda hemen Yunan'a doğru inmeye başladı. Yunan dünyasının Evripidesi say saymayla çok önemli bir adam değildir bana göre. Çünkü o teselli etmeyen tesellicilerden biridir. Bunun anlamını kullanacağım birazdan. Şöyle diyelim, Yunan dünyasının ilk tragyat eserlerine baktığınız zaman Tanrıların ne yaptığını, Tanrıların kaderini ya da kaderin kendisini anlamak imkansızdır. Ne yaparsan yap, kaldı ki büyümünde de bu var, masum olmak seni kaderin pençesinden kurtarmaz. Masumlar da şey, kader tarafından yakalanır. Bülent tragedisinin temeli şu: Kader insanı suçlar, aynı modern hukuk suçladığı gibi. Çok önemli değil, ceza sonradan gelir. Unutmamalı ki hukuk içinde adalet yoktur. Devam ediyoruz. Evet, kader sizi suçlar. Şimdi Yunan kahramanına ki hero, hero kelimesinin etimolojisine baktım, pek bir şey bulamadım ama Almancadan bir şey çıkartacağım gibi geliyor bana. Neyse devam edelim. Tanrıların kaderi acımasızdır ve hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Benim değişimle sen kimsin ki? Eğer bünyemini anlamak istiyorsanız, bünyemini anlamak için iki tane temel metne daha gitmemiz lazım. Hareket olsa daha gelmek biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Tevrat'taki eğiptir. Tevrat'taki eğip çok düzgün bir adamdır. Ama Tevrat'taki eğip üzerine şeytanla tanrı, tanrı bahis yapar. Ve bildiğiniz gibi tanıdığınız İslami kaynaklarına göre de benzer birazcık. Adamın başına her şey gelir. Ve bir tanrı kızar der ki Dünyanın temellerini atarken sen neredeydin? Sen kimsin? Yani insan olmanız sizin başınıza her zaman iyi şeyler geleceği anlamına gelmiyor. Kaldı ki tek tanrıcı dinlerin Tanrısının da sizi koruduğunu nereden biliyorsunuz? İlla cennet beklentisiyle mi yaşayacaksınız? Eğer inanıyorsanız ki bir yorucu böyle bir adamdır, sonuna kadar inanır. Ne gelirse başına gelir. Çünkü insan neyir? insan o kadar önemli bir varlık mıdır? Yunan tragedyalarında böyledir. Ee, Yahudi metinlerinde de böyledir. Yine ikinci bir metin var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Hayatta gördüğüm en ilginç, tek tanrıcı metinlerden bir tanesi Vahis. Ne yaparsan yap, seni bir şey yakalayacaktır. O zaman şöyle terim kadar kısmını Binyemin'i anladığım kadarıyla Neden anladığım kadarıyla? Çünkü Binyemin öyle kolay kolay ele avuca gelecek yazarlardan biri değil. O kadar rahatlıkla onu, ona düzen veremiyorsunuz. Yani Binyemin'e ontolojik, epistemolojik gibi zırvalıklar sökmüyor. Yine devam edelim. Yani mevzu şu. Gerek Yunan tragediasında Gerekse yoğudi anlayışında, sen kimsin ki? Her şey başına gelip, kaldı ki masum olman bile seni kaderin pençesinden kurtarmaz. Şimdi bu çok zalim bir anlayış gibi gözüküyor. İşte bu zalim anlayışta gerek bünyemin tarih anlayışı, gerekse kader anlayışı birdenbire bir şamdan gibi aydınlanıyor. Şey demedim, ışıldak demedim, böyle bir aydınlanma değil o aydınlanma. Bir şamdanın aydınlanması, kahramanın, kağıt çeken adamın en önemlisi, en önemliliği önemli, sessizce kadere katlanmaktır. Sessizce katlandıktan sonra artık size hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Siz gerek kaderi, gerekse Tanrı'yı da yüklenmiş olanlardansınız. Kahraman özelliği bu. Kahraman sessizce yüklenen adamdır. İşte tam bu anda da kahraman özgür oldu demek. Bu arada kahraman bir e, Mehdi beklemez. Tanrı Hoca Mesih dedi. Ben de bu kültür çerçevesinde gezineyim. Mehdi zaten kurtarılmış olandır kelime anlamı. Hidayete ermiş olan. Mehdi siz olduğunuz anda zaten kurtarıyorsunuz. Bunun da anlamı şu. Kaderi alacaksın ve sıklanacaksın. Artık işte o anda zaman sende kendini ve o tarihsel dönemde açmaya başlıyor. Bir şamdan gibi. Şimdi gelelim yine karakterleri Ve karakterle söyleyin adını komedyanın ilişkisini kuralım. Aslına bakarsanız Batı dünyasında komedi her zaman ele avuca sığmayan yakıcı bir sanat türü olmuştur. Yine bir yeminim, e, metninde bir adamdan yaptığı bir alıntı var. İşte her ne kadar yüksek topuklar üzerinde yürüseniz de üzerinize komedinin gölgesi düşer. Yüksek topuklardan kasır, Yunan tragedyaları gerçekten sahnelendiği zaman gülmekten ölebileceğiniz tragedyalardır. Böyle puhaf yüksek topuklu bizim şimdi Sobode, sabo, sabo dediğimiz ayakkabılar var. Sabotaj da oradan geliyor zannediyorum. O böyle yüksek topuklu ayakkabılarla yürüyen Yunan karakterleri var. Aslında ciddi anlamda bir komedi. Şimdi genelin karakterin kendini da açması. İnanın bir kere kaybetmeyi göze almış olmayanlar bir kere komik olmayı göze almış olmayanlar kendilerini zaman içinde pek açamazlar. O böyle e, ağam şam, ağır bir ciddiyetle şunla bunla. Şimdi bu arada hemen şuna değinmek istiyorum. Adamın yakaladığı şey bu 1919 yılında. Yakaladığı şey şu. Bugün biz insanların ahlaki özellikleri Karakter özelliklerinden çıkartıyoruz. İşte alkoliklik DNA'sı, işte sahtekarlık DNA'sı, işte aldatma DNA'sı gibi bir takım bilimsel veriler üzerinden karakteri kurmaya çalışıyoruz. Ve bu karaktere de kendi bulunduğumuz toplumsal bağlam çerçevesinde bir takım ahlaki özellikler atfediyoruz. Bir kere karakter özellikleriyle, ahlaki özellikler birebir örtüşmez. İnsanın karakteri denen şey eylemle açığa çıkar. Eylemlerle ortaya çıkar. Yani eğer siz ahlaktan söz edecekseniz o eyleme ilişkin bir yargılabadır. Komedya karakterlerinin ki burada önemli bir şey yakalamış durumda, Gerçekte insan kendini büyüyeminde sanatla açıyor. Sanat tutsal bakışla gerçekleştirebiliyor. Komedi karakterlerinin bir özelliği var. Onları ahlaki yargılamanın dışında tutabiliyorsunuz. Onları ahlaki yargılamanın dışında tutarak onların eylemlerine de gülebiliyorsunuz. Komedyanın olduğu yerde İnsanların övgüsü ve insanların kınaması bitmiştir artık. İnsanların övgüsü ve kınamasıyla yaşananlar kendi zamanlarının yargılarının pençesinde kaldılar demektir. Şimdi düğümenin metni bu şekilde açıklar gibi oldu. Açıkladım mı? katiyetle sarih. Orayı bir özetleyecek olursak Karakter ve kader bağlantısını şimdi Herakleitos üzerinden görmeye çalışalım. 119. fragmanda Herakleitos'un e, şey şu, insanın etosu onun daimonudur diyor. Daimon, Daimon işte ne diyelim? E, hem kader, hem cin, hem size bağlanmış bir melek olarak adlandırılabilir. Meleğin özelliği kanadı kırık da olsa benim meleklerimin haberci yönleri vardır. Neyse, insanın karakteri daimonudur diyor. Daimon aynı zamanda bir cil. Latincesi genus, Aynı zamanda dea anlamlarına da geliyor. Şimdi bunun modern yorumunu yaptığımızda ki ben öyle yapmıştım. İnsanın karakteri onun kaderidir. Ama ben şöyle yorumlamıştım onu. İnsanın karakteri eylemlerinde ortaya çıkar. Eylemleri onu şekillendirir. Eylemin de özelliği e, dışarısıyla olan etkileşimdir. Yani iç ve dışın birlikte olan etkileşimdir. Şimdi Halecretos'un metni tekrar ben büyümün üzerinden yorumlamaya kattığım zaman Halecretos karşıma gelince Yunan dünyasındaki bir fikir birdenbire canlandı. O da Alexi Mandurası, Yunan dünyasına nereden girmişse girmiş büyük bir ihtimalle yoğudi bir Fikri yaptır bu. İnsanın suçluluğu. insan suçlu bir varlıktır. Aleksandrıs'a göre varlığa gelmek, o bir an şimşek çapişi gibi, yıldırım düşücü gibi varoluşa gelmek bir suç anlamına geliyor. Varoluşa gelmenin bedeli de yok oluşla ödenecek. Ancak Halecretos'a geldiğimizde Halecretos'ta suç kavramı manasını değiştiriyor. Halecretos'ta varoluşa gelmek insanın varoluşa çıkması ki benim adımdan başka bir var daha var, sessizlerin dili olması, ağaçları konuşturabilmesi, toplumları konuşturabilmesi, tarihi konuşturması anlamlarına geliyor. Halecretos'ta Suç kavramı kayboluyor. Hareket olsun, suç kavramı senin yaptığın eylemlerle ortaya çıkıyor. Ve hemen onun önemli fragmanlarından bir tanesi savaş, harp, mihrap, mihrap önündeki durma tarzı. Seni ya kral yapıyor, özgür hale getiriyor. Özgür olmak demek şu demek, başına gelecek olanlar İsterse senden dolayı gelsin, ister başkalarından dolayı gelsin onlara tamül edebilmek, onları taşıyabilmek. Savaş kimini köle, kimini de kral yapar. Burada siyasi kavramlar yok, buradaki kavramlar şu, kral kendini yönetebilen, köle ise kendini yönetemeyendir, hatta fragman burada kalmaz kimini tanrı gibi açığa çıkartır, kimini ise insan yapar. Savaş. İşte şimdi yine bünyeminin metnine gördüğümüz zaman bünyeminin metninde trajedide kahraman tanrıdan daha üstün bir hale gelir. Hangi tanrıdan? Yunan tanrılarından. Yunan tanrılarının bir rahatlığı vardı. Hatta bence bir problemi vardı. Onlar kadersizdir. Kadersiz olması demek kaderin dışında demektir. İnsan ise kaderli bir varlık, onun bir kaderi vardır. İnsanı insan yapan şey o, o kaderi yüklenebilmesi, masumiyeti değil kapiyetle, başına gelenlerdir. Başına gelenlerin bir kısmı sendendir, bir kısmı senden değildir. E ne yapacaksın ya, kimsin sen? Yani niye senin başına bir şeyler gelmesin? Hayatta olmak, pek çok şeye maruz kalmaktır. Hatta hayatta olmak bir tür gerçek maliyeti bozgundur. E bu bozgunu o zaman anlamlandırebileceksin. Belki bizim Ertan'ın dediği gibi tarihi sökeceksin. Yasa yerine yeni yasa getirmeyeceksin. Kendi e, söyle adını Mesih'in ya da Mehdin haline geleceksin. Neyse devam edelim. Orada gerçekten Alekriyotos'a baktığımız zaman Tanrı olmak ve aynı zamanda Yunan dünyasında kahramanların, kahredilmiş olanların önemli bir yolu var. Daimon olmak. Daimonlar böyle Tanrılarla insanlar arasında bir yerde duruyor. Nedir daimon olanlar? Daimon olanlar hayatın ve tarihin yükünü taşıyanlar. Şöyle bitirmek istiyorum yavaş yavaş. Şu Mehmet de bana bitir diyemez herhalde. Ee, söyleyelim adını. Ee, yavaş yavaş şöyle bitirmek istiyorum. Madem ki dini tabirlerle konuşuyoruz. büyüminin benim açımdan önemi dini kavramları hala felsefi paradigmanın içine sokabiliyor ve farklı şekilde sokabiliyor olmasıdır. Büyemin deyince aklıma iki tane önemli husus geliyor. Bir, katı e, aydınlanmacı, tırnak içinde ilerlemeci fanatik fikirlerin eleştirisi. İki, geçmişte kalanlara karşı yoğun bir ağlak tavrı eleştirisidir. Bizim ülkemizde geçmişe karşı yoğun, ağlak bir tavır var. Aslında dünyanın gibi adamlardan gördüğümüz, yani eğer ben kaderi yüklenebileceksem, kader tarih demektir, yüklenebileceksem, onu açabileceksem, Geçmişin içindeki hazineyi şimdi de açabilmem lazım. Evet doğru mudur? Evet. Şimdi söylüyorum bizim kaderimiz ağzın elim bırakılacak. Ağzı sizin geçmişteki en mimarinizi şimdi de açıldı mı? Şimdi de açılmayan bir geçmiş öyle ağlamaya gerek yok. Ağalamayın bir şey de olmayacak. Şimdi de açılmayan geçmiş geleceğe de kaşılmaz. Benjamin gibi insanların önemli özelliklerinden bir tanesi geçmişin şu anda açılabilmesini sağlayabilmek. Benim açımdan Mesih dedikleri benim açımdan kıyamet dedikleri şu anı kıyamettirebilmektir. Şu anı kıyamet ile açabilmek demektir. Yoksa kıyamet deyince hemen şey üç tane fikir karşıma gelir benim. Bir, yok oluş. İki, bir kurtarıcı beklentisi ki Mesih o zaman gelir dünyaya. Ki kaldı ki bir yöldüğü için Nasıradan Mesih gelmez. Üç, kıyametten kıyametle çıkabilmek. Kıyametten kıyametle çıkabilmenin de anlamı kıyam edebilmek, lağvedebilmek, esninin daha doğrusu egemen tarihçinin tarihini tariğini lahödebildi. Geçmiş dediğiniz zaman hangi geçmiş? Egemenlerin muzahbelerinin tarihine hayrasınız. Egemenlerin saraylarına hayrasınız. Şöyle bitirmek istiyorum. Benim kaderim de geleceğim de kaybetmiş olan dedelerimden dolayı geleceğe taşılacaktır. Yoksa ben torunlarım için değil dedelerimin ruhunu kıyam ettirmek için buradayım ve çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam her zaman şey olduğu gibi uyandırmak istedi. Ben şöyle bir not aldım. Daha sonra bu notları hayatı önce artık bizim görev kitaplaştırmak durumundayız ya hocaların konuşmasında Kader bağlılık denen bütün adalesi olduğunu gösteriyor. belki de bunun içinde karakter kaybettiğini göze almaktır. Belki de öyledir hocam. Kaybetmedikçe kazanmazsınız. Evet. İnce. Evet tekrar teşekkürler. Şimdi evine bizim bir öğrencimiz, doktor öğrencimiz. Hocalardan sonra öğrenci söz vermek evet. ayrı bir tat. Umarım heyecana sokmuyor olursunuz. Benim burada bir sürü öğrenciler var. Onlara da e, ilan vermesi açısından önemli. Emine'yi e, dinledi. Onun da konuşması, e, deneyim yoksullarılaşması, malzı deneceğim, indirestik ve politika. Zengiz yapmak da aynı o firmada olmaktan daha zor bir şey varsa o da zengiz yapmaktan sonra konuşmaktır. Bu arada havun geldiği için söylemeliyim. E, hep utanıyordum bunu söylemeye. Benim gerçek Adı dünyanın Yahyadır. <gülüyor> Toplayacağım birkaç en azından teknik hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. merkezine aldığım <sayıdı>. bir <gülüyor> müthiş madalya, bir work <gülüyor> art, ...en çok mechanical production mektan. şey iki farklı şekilde çevirildi. Ee, birincisi ilk kredi çıkan... ...Pasarların içerisindeki Antifya Mark'ta Kredisi. İkincisi ise iletişim yayınlarından çıkan... ...sanat siyaset dergimiz içerisindeki Mustafa ee, Ahmet Cemal, mektan, tekniğin odanakları... ...yeniden mektan edildiği çağda, çağda sanat yapıtı Mustafa Kuday ise teknik olarak... ...sana yapabilir ...sanat yapıtı... ...şeklinde çevirmiştik. Ee, geliyor musun sesler? Ee, bu iki çevirin farklılığına değinmenin nedeni söz konusu metindeki reproduksiyon kavramında. Ahmet Cemal bu reproduction kavramını yeni öğretme şeklinde edalmıştı. Mustafa Tuzay ise kopyalanmak şeklinde ele almıştır. Ben e, bunun bir çeviri, çevirme tercihinden ziyade e, Benjamin'in zaten söz konusu metindeki e, problematize etme tarzına denk düşüyoruz düşünüyorum. E, nasıl denk düşüyor? Hyperroduction e, bu iki aslında 20. yüzyıldaki teknolojik gelişmelerin sanata etkisindeki iki farklı e, yolu bize açacaktır. O da şöyledir. E, Benim Metin de şunu söyler, 20. yüzyıldaki teknik gelişmeler, teknolojik gelişmeler sanat alanının iki bir, bir etkisi olmuştur. Birisi edebiyat resim gibi, üretim e, aşaması tamamlanmış, elinden çıkmış e, sanat yapıplarının e, kopyalanan artı Dolayısıyla kitleselleştirilebilir bir e, durumdur. İkincisi ise ve daha da önemlisi ise fotoğraf ve sinema gibi üretim aşamasında da teknolojinin devreye girdiği, Dolayısıyla yapısal bir dönüşüme sebebiyet verdiği bir durum olarak fotoğraf ve sinemadaki yeniden üretilmedi. Yani ilkinde koktalanmak ama fotoğraf ve sinemada ise yeniden üretilmek diye olduğu e, olgusallaştırma vardır. Dolayısıyla ben yine şunu söylerdim. Hala günümüzde de geçerli olan bir sorun olarak e, bizim fotoğraf ve sinemada sanat eseri midir, değil midir sorusunun yerine esas formamız gereken şey... Fotoğraf ve birlikte e, estetik anlayışımızın değiş, değişmediği sorusudur. Dolayısıyla bu estetik anlayışın e, değiştiği noktaları biz ortaya çıkarırsak estetik deneyimi, deneyimin de yapısını nasıl e, çözümlerle başlamışız ortaya çıkaracağız. E, Benim estetik anlayışımızın değiştiği meselesinde bu de estetik davranımı e, aistesis olarak ele alıyoruz aristesi siz artık hepimiz biliriz ki bank verdimle kartla birlikte e, deneyim esnesine bağlandığı bir problemdir aristesi. Aristesi nedir? Duyumlarla algılamaktır. Bu duyumlarla algılamanın temelinde ise e, uzam ve zaman gibi e, iki unsur vardır ve bizim duyumlarımıza konu olan her şey bu ikisi üzerinden e, bize konu. Dolayısıyla fotoğraf ve sinemadaki o e, yapısal görünüşün estetik meselesindeki kutu anlayışımızın değişmesi aslında e, uzam ve zamanın bize reprodukte edilmiş, yani yeni dönüretilerek bir aylık aracılığıyla yeni dönüretilerek bize sunulması için temel bir derdimiz vardır. Burada artık biz günlük hayatımızda karşı karşıya kaldığımız olaylarda iken eğimlerimiz de kendi uzam zamanımızdan farklı bir şekilde fotoğraf ve sinemada bir kamera ya da bir teknolojik aylık aracılığıyla buna ulaştığımız için artık kameranın tavrını yüklenmeye başlıyoruz. Yani kameranın sunduğu uzan ve zaman bizim sahip olduğumuz uzan ve zamandan çok daha farklıdır. Dolayısıyla işte kam kameral yaptığımız için teknik ıı, araçlarla güzel genkleti yapacağımız için aslında algımızı ıı, yönlendirebilen bir şeye dönüşüyor bu ayrı. Nasıl ulaştığımız bir farklılık var. Kameranın sunduğu zamanla bizim algılıklarımız uzamadığı zaman arasında. Ee, benim şunu söyler e, bu zamanın e, yani bir e, sahnenin yavaşlatılması ya da yakın çekim teknikleri aslında gülleri veyahut da bizim e, ağrımızda konu olmayacak şekilde e, bir görüntü sunar bize. Normalde bu kaleme elma bu kalemle elim arasındaki e, olayı aslında e, algılayamam. Bu kamera, bana bunu o kadar yakından gösterebilir ki bu e, tam da işte e, uzanın genişlemesi oluyor. Bunun yanı sıra bir hareketi ise, e, yürüyen bir adamın hareketini ise e, saniyenin onda biri bir salsedeki konumunu verebilir bana kamera. Dolayısıyla artık kamerayla birlikte uzandığı zaman e, bizim çok da bizim e, algıladığımız şekildeki uzandığından farklı bir e, yapıya durunuyor. Dolayısıyla genel üretilebilir, yani dönüştürülebilir, ee, bir forma bu ee, Bunu Benjamin Freud'un bilinçaltı kavramıyla e, benzerlik var. Der ki, bize nasıl e, bilinçaltını, e, normal e, cümlelik hayatın e, arka ar planında kalan o bilinçaltını veriyorsa, kameranın bize aslında görsel ve bilinçaltını artık veriyor. E, teknik ayrılıklar. Gözümüzde görmediğimiz bu e, ufak şeyleri ya da, da duymadığımız farklı bir evrenin e, unsurlarını bize, e, önümüze sunduğu için aslında e, bu da şu demek oluyor. Fark etmediğiniz şekilde de formal elinsip yaptığımız sürece onun tarzını üstlendiğimiz için avruğumuz da yönetilebilir. E, Benzemelerin ikinci bir kavramı olarak da avru kavramı e, önemlidir diye düşünüyorum. Ağrı parlığı nedir? Ağrı, yine bu uzam zamanla ilgili de, e, ikinci baskısı, tek komisyonun etkinin üç baskısı vardı, üç edisyonu vardır. Kütçedeki edisyonu, üçüncü edisyonu çevirirsem, ikinci edisyonu da ağrıyı uzam ve zamandan oluşan tuhaf doku şeklinde betim, betimler benim. E, uzam ve zamandan oluşan bu e, dokunun ağrının e, kamera aracı dedi, teknik aygıtlar aracı dedi, e, artık yitirilişi ve çözülüşü söz konusudur. Nedir bu yitiriliş ve çözülüş? Normalde e, bir mesafe vardı bizim e, bize kurma olan e, o aramızda. Fakat e, teknik ayrıntılarla birlikte, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık bu mesafe ortadan kalkar. Dolayısıyla ki e, bunu estetik mesafe üzerinden de değerlendirebiliriz. Bu mesafe ortadan kalktığı durumda biz artık e, çoğu şeyi iç içe e, olabilirsiniz. Ve estetik mesafe ortadan kalktığında neslinin otorite sitasında orada iç içe yani biz her şey çözülmeme, her şey içerisine girme, e, her şey daha da yakınlaştırmaya ya da hızlandırmaya yönelikti uzun zaman e, oluşan bu tuhaf doku, e, bir yapı bozulma, bir e, strobilüse maruz kaldığı için e, nesnelerin ağrısı kayıtlıdır. Bunu beyin münketinde e, güzel bir örnek üzerinden e, betimler. E, bir büyücü hastası arasındaki fark da cerrahla hastası arasındaki fark üzerinden betimler büyücünün hastasıyla arasında bir mesafe varken, işte de ağrıyan yerine dokunabilir, ona üzerinden onu tedavi etmek çalışır. Arada bir mesafe olduğu için büyünün sözünün, büyücünün sözünün ve e, bizzat kendisinin bir otoritesi vardır. O mesafeden kaynaklı olarak. Bu mesafeden bana edebiliyor şeklinde. Fakat cerrah teknik değil birlikte artık e, hastanın içerisine girerek ona müdahale etmeye çalışır. Yani e, ne hastanın bütünlüğü kalır ortada, ne de hastayla cerrah arasındaki e, o mesafe kalır ortada. İçeriye girdiğinde ise artık cerrahın bir otoritesi yoktur. Teknik aylıklar ve e, cerrahın o teknik aylıklar aracılığında çözümlediği, e, tek tek e, kavramlar arasında ilişkiler şeklinde analiz ettiği bir süreç vardır. Burada bir auradan söz edemeyiz, burada uzan, zaman birazdan oluşan dokudan ve o mesafe ortadan kalktığı için bir auradan söz edemeyiz der. Dolayısıyla benzer şekilde ressamla resim, kameramanla sinema arasındaki ilişkiye bunu uyarlayabiliriz. Ressamla, ressamın yaptığı resim arasında bir mesafe vardır. Ressam burada oturur, karşıya bakar ve bu aradaki mesafeden karşısında gördüğü şeyi resmeder. E, bu mesafeden, e, mesafeye rağmen bunu resmetmesi bizde bir hayranlık uyandırır. Fakat e, kameraman ise e, yüzlerce, binlerce kez parçalanmış görüntülerle iş yapar. Bir bütünlük yoktur kameramanın e, elinde. O parçalar da iş yaptığı için o parçaların bir arada zayıldı birlikte. E, artık bir e, kurgusal bir ürün olarak bizim karşımıza bir yapışlar. Dolayısıyla kameramanla ressam arasında da böyle parçalardı. Peki. Ee, kameramanın binlerce e, partiden oluşturduğu bu yapı, yani e, montaj, sinemanın e, en hayata unsuru olan bu montajın yapısı nasıldır? Montaj bize sunulan görüntü aslında o sinemanın doğası ikinci bir doğadır. Bizim e, algıladığımız bir doğadan daha farklı olarak bir kurgu ürünüdür. Bir bütünlük yoktur, bir derinlik yoktur, bir temaşa yoktur. Bu durumda e, ortaya görüntü hem... E, Sinema, yani oynayan bir görüntü içerisindeki kişi de yani orada sahne alan oyuncu için hem de buna maruz kalan seyirci için aslında bir yabancılaşmadır sinema. Oyuncu, net ya gibi artık seyirciyle karşı karşıya ve bir ürünlük içerisinde oyunu sergileyebilir. Dolayısıyla tüm hareketler aslında birçok partiden oluşan bir kurgunun ürünüdür bir yerde sahneden atlar, bunu çok yüksek bir yerden intihar etmiş gibi gösterebilir ee, ya da şaşırması beklenir, şaşıramaz ee, arkada bir silah patladı ve şaşırması beklenir bunlar bir araya bize bir ee, bunun gibi seyirci de aslında e, görüntü karşısında oynanan bu montajı yani bir kurgu ürünü olan bu e, yapı karşısında e, derinlik sağlanması yani biz baktığımızda orada ile bir kemaşlar söz konusuyken, derinlik söz konusuyken yani sinema karşısında o görüntü, oynayan görüntü karşısında ise sürekli bir kesintiler olduğu için, derinleşme sağlayabileceğimiz için aslında seyircide de, oyuncuda da bir yabancılaşma ortaya çıkar. Bu yabancılaşmayı e, beynemin Marksist bir bakış açısıyla e, çözümlemeye çalışır. Nedir bu? Marx e, işçinin e, yaptığı işe yabancılaşması meselesini biliyorsunuzdur. İşçi herhangi bir işin bir parçasıyla ilgilendiği için ve sürekli onu tekrar ettiği için aslında işin bütününe yabancılaşır. Dolayısıyla bu işçinin işle kurduğu ilişkiyi sekreye uğratır. Bunun gibi oyuncu ve seyirci de büyük bir önce oyuncu üzerine anlatıp oyuncu küçük küçük parçalar şeklinde sergilediği performansı aslında bizim karşımıza çıkan o e, görüntünün, o sinemanın tamamı içerisindeki küçük küçük parçalarda sürekli eylemlerde bulunduğu için yaptığı işin tamamına yabancılaşık. Aynı şekilde seyirci ise bu montaj tekniğine maruz kaldığı için e, sık sık kopan görüntüler vardır karşısında ve bu e, görüntüler karşısında da e, bir süreklilik sağlayamadığı için, e, bir derinlik sağlayamadığı için e, şok etkisi ne uğrar? Bu şok etkisi alelere dendi bir kavram değildir. Beynimin bozulduğu, de bozulduğu bazı motifler üzerinde bunu detaylandırır. Nedir bu şok etkisi? Aslında modern dünyada insanın maruz kaldığı deneyim içindir bu. Bunu sokakta yayaya layda maruz kalır, işte kumar oynayan kişi de maruz kalır, vitrinle bakan insan da maruz kalır. Yani aslında modern insan bir şok etkisi karşısındadır. Nedir şok etkisi? Kopuk kopuk eğlenme. Bütünüdür. Yani kopuk kopuk eylemler vardır ve bu eylemler arasında süreklilik olmadığı için biz karşılaştığımız bir olayı önceki olaylarla bağlam içerisinde düşünemediğimiz için artık e, bizde bir e, deneyin yoksullaşması ortaya çıkar. Deneyin nasıl algı, yani görüntüler nasıl algı haline gelir? Bir karşılaştığımız olayı önceki olaylarla birleştirebildiğimiz ölçüde biz e, sağlıklı bir deneyim içerisinde bulunuyoruz. Ama bunu e, bağlamı kuramadığımız sürece daha söz edemiyoruz. Daha, e, daha çok aslında bir deneyin yoksuluğunlaşmasından söz ediyoruz. E, sinemadaki kopuk kopuk görüntüler, kumardaki e, kop denen işte her bir oyun kendi içerisinde bir bütünlük taşır. Bir oyunun bir önceki e, oyunla hiçbir bağı yoktur aslında. Dolayısıyla her bir e, koku kopu birbirine bağlayamadığı için bu da modern dünyanın bir eğlencesi haline geliyor. Aynı şekilde yayalar her tarafta uyarılara maruz kalabilir. İşte uyaranlar vardır, vitrine baktığımızda uyaranlar vardır. Modern dünyanın içerisinde işte her eylemimizde aslında bir uyaranla karşı karşıyız. Bu da bizde bir şok etkisi yarattığı için deneyimler arasında sürekli sağlayamıyoruz. Şimdi burada ki daha ileriye götürürsek. Sinema olayına getirdiğimiz ise mesele işte sinema pro teknik yapı nedeniyle biz bir montaj, bir kurguyla karşı karşıya kaldığımız için kendi özelliklerimizi koruyamıyoruz. Birincisi argımız, ses üzerinden düşünelim. uzun zamandan oluşan algımız artık kameraya levhati yaptığımız için ee, onu sunduğu bir uzandılam üzerinden düşündüğünüz için, e, onun bize sunduğu e, bu e, yapı karşısında ona ifade yapmak zorundayız. İkincisi ise bu görüntüye e, baktığımızda bakışımızı sabitleyemediğimiz için, yani bir resimde olduğu gibi sabitleyemediğimiz için e, filmde ayak durmak zorundayız. Dolayısıyla o bakışın e, ifadesini dönüştürerek şunu söyleyebiliriz: e, Artık günümüzde e, işçi işini belirleyen bir faktör, bir iş koşulları işçi nasıl belirliyorsa zamansa biz de artık karşılaştığımız deneyimler, özellikle bir algıtlar üzerinden karşılaştığımız ya da modern dünyadaki bu algıtlar üzerinden karşılaştığımız deneyimlerimizde deneyimlerimizde deneyimimizi kuran değil, tersini bu algılar, bu algıtlar üzerinden deneyimimiz kurulan bir şey haline geliyor. Bu önemli noktayı ileride tekrardan açacağım. Şimdi Auro'nun çözümünün şey ikinci bir etkisi olarak ki öncesine söylediğim bu mikrodaksiyon kavramının ikili yapısı üzerinden düşünelim. Bu arada biraz önceki noktaya bir örnek edelim. Başkan adamlar kimini belki biliyorsunuzdur. Başkan adamların da Amerika'da seçim olacaktır, iki haftadan kısa süre kalmıştır. Burada başkan ee, bir e, kaseti ortaya çıkıyor, bir e, taciz olayı vardır. E, bunu unutturabilmek için, seçimde şansın sıfıra inmemesi için e, bir Hollywood e, yönetmeniyle anlaşır ve ona bir savaş e, çıkartmasın. Tabi kurgu tamamı bir savaş. Bu savaş çıkartmasın ve kendisinin bu seçimlerde galip olması gerektiğini söyler. Ee, bu savaş kürkü üzerinden artık adam ıı, bir savaş yaratır, anlattıkla savaşa girilmiştir. Ee, tabii hepsi kurgudur. Ee, bu, bunu birazdan tekrardan göreceğim, bu filmi aklınızı istiyoruz. E, şimdi bu ağrım ikinci bir noktası var. Birisi bu zaman zamanı parçalanması, ikincisi ise e, kopyalanmak dediğimiz, bu rekoruyatın ilk e, anlamı olan, kopyalanmış şeklinde çoğaltılması meselesi vardır. Bir, e, ...yapayı bir sanat ürünü çoğaltıldığında diricikliği ortadan kalktı. Yani eskiden bir ressamın resmi biricikti. İnsanlar onu görmek için bir yere giderdi. Ya da bir sanat ürünü için diricikti. E, ve elle çoğaltılması dahi e, onun diricikliğini helal getirmiyordu. Çünkü e, hala orijinalin e, bir e, otoritesi vardı. Fakat teknik olarak kopyalanmak, çoğaltılmak meselesi devreye geldiğinde artık e, kopya aslının yerine alıyor. Yani bir kopyanın üzerinde üzerine müdahale yapıldığında aslında aslından e, çok daha farklı bir yapıya da bilmiyor. Bu da aslının e, orijinalini tamamıyla ortadan kaldırıyor. Şimdi e, benim bu krize, sanatın bu krize sanat, sanat içindir. Teorisiyle karşılık verdiğim şeyleri. Bu nedir? Artık e, sanatın kendi dinamiklerini, referans noktalarını kendine alacağı dolayısıyla her şey yapılabilir bir hale geliyor. Fakat sanat sanat içerisidir. Şey, teorisi ki benim bunu negatif teolojiden. Artık algının yönetilmesi, teknik olarak ilerlemenin had olduğu bir çağda siyaset de kopuk bir şekilde değil, içince bir şekilde ilerlediğini söyler. Nedir bu? Sanat sanat edildiği şeye bir e, aracı haline gelir? E, nasıl bir aracı haline gelir? Artık e, sanattaki bu e, geleneksel kavramlar olarak, yaratıcılık dahil bir edebilik dizem gibi kavramlar e, siyaset üzerinden, siyasetin ürettiği kavramlar haline gelir. Çünkü e, ailesiz, yani uzun zaman ve dünya bize e, sunan bu algının yapısı olan ailesiz bir görüşüne uğradığı için ve bu dönüşüm teknik aygıtları üzerinden olduğu için artık kitleler bu teknik aygıtların e, doyumuna ihtiyaç duyurur. Paşa da bunu kullanır işte. Bu teknik aygıtlarla oluşturulan ailesi ise doyumunu e, gündelik hayatta e, doyumu sağlayamayan insanlar bir politik üzerinden e, inşa etmeye çalışıyor. İnsanlar politik e, bir e, yapılanma politizasyonla birlikte e, bir duyum, duyumları gidermek çalışır. Bunu Benjamin güzel bir şekilde bu Marinetti'nin İtalyan'ın Etiyokya, Etiyokya sömürgesi üzerindeki bir manifestosu üzerinden Benjamin bunu edilir. Marinetti manifestoda teknik duyumun, teknoloji üzerinden yaşanılan duyumun nasıl arka çıktığını bize gösterir. Bunu Bizler kendi manifestosunda, Mayonatya'nın manifestosunda, manifestosunda e, almak istiyorum. Mayonatya manifestosunda şunu söyler, 20 yıldan beri biz kültüristler savaşın antiestetik olarak alıp tanımlanmasına karşı çıkıyoruz. Bundan dolayı şu saklamada bulunuyoruz. Savaş güzeldir. Çünkü gaz maskeleri, korkutucu megafonlar, alev makineleri ve hüftanları arayılığıyla insan boyunculuk altına makine üzerinde egemenliği kurar. Savaş güzeldir çünkü insan bedenin metalleşmesi düşüne hayatı geçirmeye başlatır. Savaş güzeldir çünkü çiçekler açan bir çayla nitralli özlerin ateşi, orkideleri de zenginleştirir. Savaş güzeldir çünkü çiçek ateşi'nin top atışlarını, ateş monolarını, parfüm ve çürüme kokularını bir senfona halini birleştirir. Savaş güzeldir çünkü büyük tankları, geometrik hava yolları, yanan köylerden yükselen duman sprelleri, yeni mimarları ve daha birçok şeyi yaratır. Fütürizm işareleri ve sanatçıları savaş esetinin bir temel ilkelerini hatırlayın ki yeni bir şiir sanatı, yeni bir klasik sanat ruhuna verdiğimiz bu savaş ilkelerle ayrılmasın. Ve yeni faşizin ve faşist sanatçıların bu gibi manifestoları üzerinden artık teknik bir duyum sağlamaya çalıştığını anlatır. Faşizin bize insanları kitlelere, kitleselleşmiş artık insan ruhlarına, teknik aygıtlar üzerinden bir doyum sağlat, sağlatmaya çalışır. Bunu e, diğer bir üzerinden üzerine bu Alman faşizmi kuranları e, Örneğin geldi, denemelerin üzerine, e, Lazlı bir metinde yine e, faşizmin ve faşizme e, su taşıyan e, sanatçıların e, nasıl estetikle, ailesiz olarak estetikle siyasete iç içe götürdüklerini anlatır. Yünger e, ve arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda bizzat cephede savaşmıştır. İnsanlardı ve döndüklerinde savaştaki deneyimlerini aktarırlar ve derleme şeklinde yayınlanan metinleri vardı savaşla savaş üzerinden. Ve söz konusu metinde bu yazarlar, aynı zamanda savaşçı olan bu yazarlar, savaşı ebedi bir savaş. Bu savaş meydanlarında savaşan savaşçı ise bir kahraman olarak nitelerler ve bunu bu estetik kavramlar, estetik kavramları olan yaratıcılık, dahillik, ebedilik şeklinde bu kavramlar üzerinden ee, donatmaya çalışıyorlar. Benim ise buna karşı çıkar, Der ki e, söz ettiğiniz ebedi savaş aslında sizin e, teknolojik ayrıplarla sürdürmeye çalıştığınız bir savaş. E, bir gaz bombaları veya e, teknolojinin hassa geliştiği bir durumda siz ne ebedi bir savaştan söz edebilirsiniz ne de bir kahramanlıktan. Çünkü artık karşı karşıya kalınan o eski cemaat yapılanmadaki toplulukların karşılıklı savaştığı bir savaş durumu yoktur. Yani karşılıklı savaştığında insanlar eşit şekilde bir kahramanlık gösterebilirler. Dolayısıyla buradaki savaşın kahramanlığından söz edebiliriz. Burada heroik bir ruhtan söz edebiliriz. Ama teknolojik gelişmeler bu kadar ilerlemişken, o teknik aylıklarla siz sömürgelerinizle insanları ortadan kaldırdığınızda o sömürgelerin yok ettiğinizde, o insanları yok ettiğinizde gaz bombalarıyla ve o aylıklarla gelip de burada kahramanlıktan söz edemezsiniz. Burada bir kahraman yoktur. Burada tersine ne sadece Avrupa'nın ne de başka bir bölgenin aslında insanların yoksuzlaşması vardır. Çünkü bu savaş aygıtı teknolojiyle birlikte bir makine dönüşen bu savaş aygıtının içerisinde kırılgan ve yoksul insan bedeni vardır bunun altında der benim. Bu ne size bir şey sağlayabilecektir ne de insanlığa aslında bir şey sağlayabilecektir. Benim bunun karşısında bu metnin sonunda meşhur cümlesini yani söylerdi. Bu metnin muhtosudur bu. Faşizm politikayı estetis Komünizm buna sanatı estetize etmekle yanıt verir. Burada bir faşizm, komünizm dikotomisi karşımıza çıkıyor ve bu metin bunun üzerinden çok da tartışılmıştır. İşte faşizme karşı bir filozof olarak komünizmimi önerecektir şekilde. Ben bunun çok daha öte bir problem olduğunu düşünüyorum. Nasıl öte bir problemdir? Beyin derdi burada estetize edilmiş yani politikayı estetize etmiş bir e, faşizm karşısında yeni bir çözüm önerisi olarak ki Benjamin'in e, tipik bir metodudur bu. Yıkımı gördüğü yerde aynı zamanda e, yeniden doğuşun imkanlarında görüyor. Bu yıkımın yaptığı şekilde e, yapıcı işte analitik bir şekilde değildir ama daha farklı bir şekilde e, orada doğumun da yeniden e, ortaya çıkmında bir imkanı görür. E, nedir bu komünizm peki önerdiği e, komünizmin e, politikayı estetize edilmesini karşı sanatı edilmesini anladığı nedir? Bu bir eğilimdir. Nasıl bir eğilimdir? Siz bir salonda oturup da politika üzerine konuşmuyorsunuz. Faşizmin ensenizde faşizmini sektiğiniz bir nözyöletimin altında kalıyorsanız onun karşısında günlük şartları üzerinden bir karşı cevap olarak komünizm savunmak zorundasınızdır. Fakat diğer metinlerine baktığımda ben ben bunun daha da e, felsefi bir arka olduğunu görüyoruz. Bu üretici olarak yazarları görebilirsiniz. Gerçek üstücülük meklinde görebilirsiniz. E, buralarda benim yüzüm ettiği bir mesele var. Sanatçı üretim aylıklarının teknik olarak e, bu kadar gelişen bir şarda e, teknolojinin de yapısını dönüştürmek zorundadır. E, oturup da işte ben e, burada sanatını icra edeyim. Bu sanatın e, proletel yararı olacaksa olsun Hani, proletaryo berna faydalandı şeklinde bir e, konuda bulunamazsınız. Sanatçı olarak bir eğilimde bulunmak zorundasınız. E, eğilimde bulunmadığınız sürece her zaman e, bu üretim ilişkilerini destekleyecek olan bir konuda bulunmak zorundasınız. Bunu e, ne yapar sanatçı? E, eğilimde bulunur ve sanatı artık e, teknolojik bu üretim aşamalarını, üretim ilişkilerini de e, iç içe geçtiği bu noktada e, bir sınıf deliğine karar vermek zorundadır. Yani bu yaptığım iş artık e, eskisi gibi bir e, üretim ilişkilerinden bağımsız değil. Kitleselleşebiliyor, kitleleri örgütleyebiliyor, kitleleri e, algısını yönetebilen bir pozisyondaysa artık sanat, dolayısıyla benim bir sanatçı olarak konumumu, sınıfımı belirlemem gerekiyor. Yaptığım, ortaya çıkardığım e, sanat eserini bu üretim ilişkilerinden bağımsız düşünemem. Bu anlamda da e, komünizm ise bunun o çağırdaki cevabı evet komünizmdir. Ve be, benim son olarak burada bu yine e, deneyim ve yoksulluk metninde e, breh, brehden aldığı işte bir söz vardır. belki ki breh e, komünizmin zenginliğin bölüşülmesi değil, fakirliğin eşit olarak bölüşülmesi şeklinde tanınan. Bu zenginlik-fakirlik meselesi heriflerin üstlerinden doğan bu e, sınıf, teorisine tekrar eder tabii ki. Bir de aynı zamanda deneyimin yoksullaşmasındaki o yoksulluğa da tekabül eder. Yani burada söz konusu komünizm bizim için bir deneyim yoksulluğunun olanaklarına yoksuzlaşan deneyimi yeniden üretim olanaklarını bu üretim aylıkları birlikte işte giden o sanatı, bu yoksulluğun paylaşımı, yani deneyimin yoksulluğunu artık bir zenginliğe dönüştürme ya da eşit olarak dönüştürme işte yıkıcı bir faaliyede dönüştürerek bunun için içerisinden yaratıcı bir dinamik olarak yeniden çıkmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, her tepki doktor öğrencisi gibi söyleyecek çok şey olduğunu biliyoruz. Tekrar teşekkürler. Ben şimdi çok kısa olsa Emine'nin konuşmasından çıkardığım e, neyi algılayacağımızı e, bence mire bire belirleyebiliyoruz e, teknolojinin girmesiyle özellikle fakat belirlediğimiz gerçeklik gerçeklik olmaktan yok, sahte bir şey. Bu modern dünyanın herhalde en yani büyük sorunlarından bir tanesi hocalarımıza teşekkür ediyorum. Nami Hoca benedemene tarihsel açıdan yaklaştı. Tarih ilgisini kurdu. Erkan Hocamız politik olan açısından yaklaştı. Zeynep Hocamız varoluşsal açıdan, karar açısından bize ilginç bir tariflik sundu. Emine de estetik açıdan bir konuşma yaptı. Kendi adıma gerçekten de filozofları biraz da filozof yapan ondan sonra yapılan değerlendirmeler diye düşünüyorum. Bugün de bunun bir Örneğini gördük. Teşekkür ediyorum. Ee, soru e, sorularınızı alacağım ben. E, e, vaktimiz e, çok fazla olmasına var. Evet. Güzel. Evet. Evet. Teşekkür Çok evet. evet. bir politik tarihsizmesinin anti-normatif ve anti-liberal olarak tanımladınız. Anti-normatifizmi anlayabiliyorum. E, Bütün hukukun kurallarının e, dışında kalarak ve hukukun belirtilatı belirliğinin determinizminin e, dışında kalması olarak. Fakat e, anti-liberalizmi nasıl anlayabiliyorsun? Teşekkür ederim bu soru için. E, Özellikle de tarih kavramı üzeri atızlarla şu yakınını herhalde görmek mümkün. Yani sondan, son metinlerden başlayacak olup olursak faşizm sosyal demokrasi arasında kurduğu yakınlık. Yani faşizm sosyal demokrasi arasında kurduğu yakınlık. Ya da şiddetin eleştirisinden itibaren her türlü doğal hukuk ya da bazı hukuk, pozitif hukuk arasında kurduğu yakınlık. Yani bunlara baktığımızda siyaset skalasının günlük bana siyaset skalasının sunduğu renklere karşı beynimin gerçek bir politika arayışı içerisinde ve liderizm birçok salih itibariyle e, o kadar da kaynaklandığı şiddetle ilişkili temellerden yoksun değil. Sadece bazı zamanda e, daha görünmez hale geliyor şiddet. Bazı zamanlarda açığa çıkıyor ve Benyemi şunlar yeminle şaşırmıyordur. Nasıl oluyor da ileri liberal hukuk kuzeyli düzenleri gelişmiş ülkelerde bir anda faşizan bir takım eğilimler çok baskı halim gerekiyor. Ve Benyemi'nin teorisi, yani özellikle şiddetle ilgili bahse zaten bunun şaşırtıcı olmadığı, zaten kurucu şiddetle kozucu şiddet arasında pek sinsi, gizli, hayaletimsi bir bağ olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağında ben e, bazı benimin okumaları özellikle Amerikan nesil okumalarında hep benimini totalitarizm ile da fasisle inistiren bir e, tarafın öne çıkıyor zaten ama diğer taraftan e, san ki her bir çerçeve de olunuyormuş gibi e, yar塔ştırıldığını görmek için birisi bu Amerika okumasına kâr ediyor yani bütün Amerikalı Amerika okumalar böyle değil ama en azından bu tarz bir okuma karşı çok sağlam kavramlarımız var ki zaten e, daha sonrasında eee birkaç dakika oldu bir da <gülüyor> Öğleden sonra konuşacak saat 13.45'te değişik bir diosu talep sözunda. Eee o baktığımızda tam da bu e, suç ortaklığının e, bu deniz siyaseti değişik suç ortaklığını e, gösteren bir takım beyel yoklanırdı zaten çıkıyor sonrasında deniz adam e kadar hatta aynı dönem içerisinde şimdi de çok farklı bir politik tanraz olursa karşıt bunu görebiliyoruz. Öznen zaten ilginç olan şey e, nasıl oluyor da e, Lübnan güzeli taraflarında bulunduğu e, görmüyorlar, Türklerin bulunduğu Anısını görmüyorlar e, diye not evet. evet. Arkadan birisi kalktı hocam. Bazı istedim Evet. Çok teşekkürler sunumlar için ee, Gerek değil mi? Gerek atölye Çok teşekkürler sunumlar için Gerek atölye çalışmalarında Gerek burada Bilgi ve tecrübenizden faydalanmaya devam ediyoruz. Bence İngiliz hocama bir soracağım. Bu kaderle ilgili söylediklerimizi Yunan tragedisiyle ilişkilendirdiniz ve kaderin de zamanla olanaklı olduğunu vurguladınız. Ben Yemin bağlamında ve Ben Yeminin yaşadığı devir dikkate aldığımızda, yani Yunan tragedi yapacağı döneminden uzak bir dönemde yaşıyoruz zaman algısı antik dönemde döngüseldir. Fakat Hristiyanlık ve sonrasında da daha çizgisel bir zaman algısı içinde olduğumuzu okuluyoruz. Bu çizgisel zaman algısından bakarak döngüsel bir zaman algısının olduğu antik dönemi atfetmek gerçekten de Benjamin'e özgü başka bir zekayı talep ediyor diye düşünüyorum. Ben bunu şu anki background'ımla ilişkilendirmekle çok başarılı değilim. Bu anlamda zaman algısının hem döngüsel hem de Benjamin'in içkin nasıl olanaklı olduğunu açıklama noktası. Bir daha daha Kıyamet zamanı. Üçüncü bir zaman benden kıyasın. Çünkü ben başka bir kültürel paradigma içinde aldığından dolayı. E, şöyle diyelim. E, e, Bünyenin bir özelliği var. Bünyenin geçmişi katman katman görenlerden bir tanesi. Yani geçmişi, geçmişleri iç içe geçiren adamlardan e, bir tanesi. Aslına bakarsanız e, çizgisel tarih anlayışını da ağır şekilde eleştirenlerden bir söyleyelim. Bir e, en temel özelliği modernite eleştirisini adam gibi yapmış insanlardan biridir. Yani modernliklerin eleştirisini adam gibi yapmış ve adam gibi bu eleştiriyi yaparken de geçmişin e, muhaliflerini de yanına çağıran bir adam. Şimdi şu e, modern zamanla diyelim ki onun zamandaki modern zaman ilerleyecek ileride bir şeyler olacak şeklindeki bir zaman anlayışı. Yunanın döngüsel anlayışında da fazla da abartmamak gerekir. Ee, evet iki zaman anlayışını birbirine bağlayabilirsiniz. Ee, nasıl bağlayabilirsiniz? Ben de biraz oyun oynayayım. İnsanın kaderi onu onu kadir veya kadir yoksa şeyde kader de olmaz. Bizim zaman anlayışımızda kader, senin kaderim yani senin gücün olur. Şimdi nasıl kendisi hem şeyden, eski Yunan'dan bir çıkış yapıyorsa ki oraya dönmüyor. Bazen bir özelliği var, asla e, geçmişe egemenlerin e, kafasındaki kurguyla dönmüyor. Şükrü bizdeki problemlerden bir tane sızlı hızına e, gidiyorum. E, Histori anlayışımızda bir sakatlık var. Hem Türkiye'de hem de modernlerde. Çünkü bizim story anlayışımız modern, ilerleme, ilerlemeci bir anlayış. Histori kelimesine biraz baktım, bakar gibi oldum. Story ile alakası var tabii ki ama sonra ben, ben köklere takıntılı bir adam olduğum için e, Sıla köküne indim. ki şeyini buldum zannediyorum şimdi bulacak. Öyle bir şey ki, e, histori, istasyon, ve tarihi, historiyi birlikte düşündüğün zaman şu ortaya çıkıyor benim karşımda. İstasyon hem durulan hem gidilen hem beklenen hem beklenilen bir yer. Hem hareket edilen hem hareket edilen bir yer. Zannediyorum iki zaman anlayışını bu üst üste yapıştırmayı becermiş insanlardan bir tanesi söylediği şey, e, esasına bakarsanız bu adam politik bir kinozor. Ben varmış yönden ele almadı, Ümmetane kadar öyle dese de almadım. Benim çünkü derdim bu adamın meleğini kader üzerinden kendi kaderin üzerinden yorumlamaktı. Şöyle ben kaderini kader haline getirdiysem ben bir şey olmuyor. Özgür özgür. Kader ve kader. E, yani eğer güçlenebiliyorsa kaderini taşısın. Kaderi taşıdığının da anlamı şu. Sessizce durma. Kahramanın en önemli özelliği ben çünkü bu şeyde e, söyleyin kadar dostlarımın arasında çok iyi kahramanlar var. Benim kahraman dostlarım birilerini kahretmiş adamlar değiller. Kendileri o kahırı taşıyan adamlar. Yani bir yemin diyor ki hem Yunanlı kahraman gibi bu şeyi e, taşıyabiliriz. E, şöyle söylemeliyim. E, günümüzün Dünyasını kahramanları hala bu üç, üçü, üç tane zamanı üst üste bildirelim. Gel bindirelim beraber. Bir, Yunan zamanı. İki, modernite'nin zamanı. Üç, kıyamet zamanı. Kıyametin anlamı şu anı açabilmek. Kıyamet zaten gelecek o önemli değil ama ...şu anda kıyameti açabilmek... Yani ...şu onun o olaylarına... ...farklı bir gözden bakabilmek... ...Ümit abim burada... ...Ümit'in kelime anlamlarına baktı... ...Ümit'in tam bir kelime anlamı var... ...olguları farklı bir açıdan... ...görebilmek... ...oradaki alametleri... ...ayetleri, işaretleri... ...görüp açıya çıkartmak... ...yani ümit gelecekte güzel günler... ...beklemek değil... ...şimdideki alametleri yorumlayıp... ...içinden bir şey çıkarabildik. Tekrar ediyorum. Evet alametler belirmiştir. Biz muamma peşinde koşacağımıza muamma ama olmaktan amalıktan kurtulup o işaretleri bir görebilmeliyiz. Muamma e, hem kıyamet beklentisini yok eder muamma ümidi de yok eder çünkü ümit benim gördüğüm kadarıyla alametleri görüp o alametlere göre dünyayı farklı şekilde yorumlama. Gelecek için değil, geçmişi şimdi de açabilmek. Tekrar ediyorum sonra ne cevap veriyorum. Üç zaman iç içe geçirilmiş halde. Bu arada içinde kaldı, dünyanın üzerinden nedense böyle Marxistlere karşı hiç beslen adamlar var bu ülkede. Yani dünyanın üzerinden Marksizmi vuramazsınız. Bu yanlış bir şeydir, tarzıdır. Yani herhalde o ikinci oturumda bunlar konuşulacak. Gerçekten bünyemin üzerinden Marxizme saldırmak, yani Stalinize saldır, Stalinist fikirlere saldır. Ama benim görebildiğim kadarıyla dünyanın bir yönü de Marx'ın fikirlerini gerçekten zenginleştirmiş adamlardan da biridir. kalınca kararınca. Teşekkür ederim, umarım bir şey söyleyebilirim. Evet, başka sorusu var? Evet Öncelikle hocalarına teşekkür ediyorum. Benjamin'i çok farklı açılardan değerlendirme fırsatı bulduk. Ben de konuşmaları dinlerken çok farklı şeyler, farklı bakış açılarından, farklı yorumlar aklıma geldi. Ben de bunu değerlendirip farklı sorular yönetmek istiyorum hocalarıma. Öncelikle Ertan Hocam'a kendisi şiddetin farklı şiddet kategorilerinden bahsettiği bölümünde. Bunları kazatayız, modern anlamda devlet şiddetini beyniminde doğru okutabilirsiniz diye sormak istiyorum. Ee, bu sorun da Cengiz Hoca olacak. O, Cengiz Hoca'nın konuşmasında... Bir, bir, bir dakika, şimdi... Ses patlak patlak. Yani bir hocaya dört soru mu sorayım? Daha doğrusu dört hocaya bir mi soracaksın? Ee Arda hocam, Deniz hocam da bir sosyolojik konuya, diyorum, bomba sorduğun soru, soru. Abi, Peki, var soru oldu herhalde. Evet. Bir onun cevabını alalım. Tamam. Ondan sonra Eee teşekkür ederim soru için. Şimdi Almanca şiddet Gewalt kelimesiyle de bu sadece şiddet diye tercüme edebileceğiniz bir kelime değil. Ee, ...içinde iktidar evet. kurma anlamında zaten darıncılıyor. Ee, yani zaman zaman iktidar, zaman zaman şiddet, terk. Bunların hepsi iç içe geçen kavramlar olarak ülkemanlık üzerinden bakınca. Ee, şimdi, devlet şiddeti lafı Benjamin'de belki e, bir oksimor tezat olarak değerlendirilebilir. Devlet zaten e, de şöyle bakardı... Hukuk devleti lafında şimdilik hiç hoşlanmaz. Zaten devletse hukuk tesir ediyordur. Ve yine de aynı şekilde devletse zaten kökünde kurucu bir şiddet vardır. Onu muhafaza ediyordur. O yüzden bir de ikinci kez devlet şiddeti lafını kullanmaz. Ama şu olabilir belki sorduğun soru. Şiddetin görünürlüğüyle ilgili bir soru olabilir sanki. Yani devlet hukuk tesiri diyorsa zaten kökünde kurucu bir şiddet barındırır ve bu şiddet hukukla korunduğu için hukukta genelde bu şiddeti görünmez hale bir bir ilişki bu şekilde sürer. Ancak e, hukuk aradan çekildi mi o şiddet e, bayağı fiil halinde görünür hale gelmekte. E, belki bu şekilde değerlendiririz. Ama benim şu ilizyondan bizi kurtarıyor, şu yanılsamadan bizi kurtarıyor. E, hukuk kendisini bir şiddet tipi üretmediği ne dair bir yanılsama varsa ondan bizi kurtarıyor. Çünkü şimdiden soruyu burada sorabiliriz. Hangi ana kadar bu hukuk bu şekilde normal sürekli sürdürebilir? Sanki ki çok kritik bir olan dışı durum oluşana kadar. O durumda bir anda o koruyucu olan hukuk bir şekilde ortak kalkar ve bir anda ilgili gelmez. O kurucu şeklinde şiddet en Burada, o yüzden yani yamak dediğimizde sürekli hukuk içinde savunulundan bahsediyoruz ve bu savunma ilk e, yer olarak gidip geliyor, gidip geliyor ve e, bunu e, devletin zaten temel e, bağlantı biçimi olarak anlamak mümkün. Ve bu bağlamda şöyle bir ya bir nokta şunu söylüyor e, benin devlet teorim diyor benim notlarda e, alaşızdır yani alaşıklar bahsedeceğimizde. Azıcık bir şey olacak. Çok teşekkür ederim hocam. Cengiz hocam sizde e, konuşmanızda karakter, karakter kadar ve komedi kavramları e, çerçevesinde olan bir şey konuşma çizdiniz. Benim aklıma bu söylediniz. E, İlk olarak e, Lavroviyer'in La e, karakterler kitabındaki bir e, aforizmasını getirdi. E, o aforizmanın üzerinde felsefe yapmayı pek sen olmamak aklıma gelen bu olu için sormak istiyorum size. E, hayat duygulalanmalar için bir trajedi, düşünenler içinse bir komeridir. Bu fark dostum. Çok yaklaşınca ses bu sefer anlaşılmaya hayat, geldik. Anladım. Şu an nasıl olacağım? Evet, Hı. daha iyi. Hayat Hı. Hayat e, duygulalanmalar için bir trajedi. Düşünenler içinse bir komedidir. Sözü aklıma geldi. Bu sözden size sormak istediğim bir şey soracağım. Bundan anladığınızı sizin anlattığınız arasında ciddi bir işik olum. Yani e, beynimin ve kaderin size yüklediklerini kabul ettiğimiz anda o melankoliden e, ve yenilmiş bir yolusundan bir nefes uzaklaşıyorsunuz. Ve bundan sonra hayat sizin için bir komedi Ailene ha, yeri biliyor. Yani hayatı gerçekten kalbe yüklenip bu anlamda bir felsefi bir düşünerek yaplaştığınızda hayat sizin için bir komedi haline alabiliyor. Buna baktığımızda e, sizce Benjamin de benzer bir yaklaşım görebilir miz? Yani düşünmenin için gerçekten bir komedi olur mu ya? Benzer bir yaklaşım görebiliriz ama Benjamin öyle bir adam ki. Yani benim avantajım ben eski Lodos Lodosçu, Lodosçu bilir misin dedi Lodosçu. Hayır. Lodosculuk şudur. Kıyıya buran şeyleri, to parçaları toplamaktır. Ee, genelde bu bizim şeyde, ben o zamanlar bir arakocuğum Mustafa Paşa'da büyüdümse oraya böyle logos vururdu, parçalarımız to toplardık. Yani bünyemin e, parçalarla yazmış, eksik, yarım bırakmış gibi e, belki de bilerek yaptı olur. Yani o parçaları topladığımız zaman her toplamada farklı bir şey karşıma geliyor. E ki ben de bünyemin okurken kendi katkılarımı e, yapıyorum. Ancak e, o makaleyi e, herhalde ben öğrencilerimle beraber çevireceğim. Çok önemli bir makale olduğuna e, karar verdim. Çünkü dünyanın tarih anlayışının ipuçlarının üç, orada olduğunu gördüler. Akademik yönelik alakalı bir adam değilim ama akademik namusun da hakkını vermek gerekir. Evet benzerlikler e, olabilir. Bu e, Dediğim gibi mesela Batı dünyasındaki en önemli eserlerden bir tanesi tuhaf bir şekilde ilahi komediyadır. Hem ilahi olacak, hem teolojik olacak, hem komediyo olacak. Zaten bu tam da e, bünyemine uygun bir şeydir. Yani ilahi olan da komedi çok ciddi bir şeydir. Burada söylemeliyim size. Belki de trajedi daha komik olandır. Şey de, e, şöyle onun makaleden bir şeyini aldı, Küçük şeyden, parçadan. Eee... Aslında özgürleşmeye yol açmayan bir din, din değil, siz kaderinizi gücünüz haline dönüştürdüğünüz zaman bu güç şey değil, bu gevaltı evtan zaman zaman analizlerini yapan, bu güç böyle insanlar üzerinde tahakküm kurmak değil. Ben şaşırıyorum ki bizim gibi bir kültürde neden takva değil de tahakkümcülük ön planda e, bulunuyor? Yani nedeni de şöyle bulduk çünkü biz totalitar moderniteyi çok seyir, aşık olduk, aşık olduk ve modernitenin aurasını kaybettik çünkü kaybetmek zorundayız. benim işim bu. Çünkü aura denen şey mitolojide dandalar bir kadındır tutup titanoskala bir adama aşık olmuştur. Titanos içinde gençlik ve söyleyin adını. Pardon, gençlik istemiyor, ölümsüzlük istediği zamanda Titanos, bugünkü modern tıptaki tetanoz olmuştur. Modernitenin aurası insanı tetanoz yapar. Modernitenin güç istancı insanı e, çübitir. Şimdi gelelim, bünyemin üzerinden ben kendi fikrimi koruyayım. Evet, kahraman sessizdir, sessizce tanrıyı taşırır. Ee, bu arada işte bok böceğiyle ilgili bir şeye baktım. Aklıma e, geldi. Adam önce bok böceğiyle laf ederken Mevla'na dar bir hikaye bu. Neyse ona kırk yıl acı çekiyor işte. Bir şey yiyor. Hızlı hızlı geçiyorum. Tam gemi batacak. Gemi batarken herkes böyle dua diyor Bu sessiz sessiz duruyor. Ya diyorlar ki arkadaş sen niye bu kadar sessizsin? Allah ben bir kere Allah'ın işine burnumu soktum. Aldım cezanı. Onun için ister gibi batar, ister batmaz. İşte bu gerçek bir güçtür. Teslimiyet budur. Teslimiyet illaki kurtulacağım anlamına gelmez. Teslimi dünyayı ve de tanrı diye ben ikisini birlikte düşünüyorum. E, sırtlayıp götürebilmektir. Nedeni, niçini yok. Burada bünyemin iki anlamda kaderciliğe karşı, bizdeki karşılığı cebriyecilik anlamındakine karşı, iki, e ilerleyelim abi fikri vardır. Ben e, Nami Hoca da bilir çocukluğumuzda otobüsler arkadan binerdi İstanbul'da. Sonra 1970'lerde ilerleyelim abi, ilerleyelim abi. Bünyamin'in kader anlayışı ve benimki de e, bir tür şeycilik bildiğiniz gibi kadercilik değil. Kaderi bir bir kadir haline getirebilmek. Kadir, kadir üç kelimesi yani Miraç olmazsa bu dünyayı taşıyamazsınız. Teşekkür ederim. Evet. Ee, Nami Hoca ya da Emine. Nami. kim? Nami. Sesi, heh, tamam. evet. Ben de bir bayan sesi <gülüyor> Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Sözü başkını geçeyim olacak. Miraç'la şapka sözü hakayet. Hayır, <gülüyor> de. Hayır, siz sessiz de. Sessizce sessiz de... şöyle şey evet. yani sessiz bir soru bir kere atma. Çok teşekkür ediyoruz. İyi mi siz? Çok teşekkür ederim. Ne haberi için de Hocam, mesleksiz. Biraz, mes biraz. Değil mi? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu okumayı başka türlü yapan kişiler var mı? Yani gerçekten benimleminin aslında nesili beklediğine dair, hani sonuç anlamda nesili beklediğine dair okumalar yapan var mı? Şu duruşunu için merak ettim. O zaman bu bir anlamda e, bizi politik evlemsizliğe yetebilir. Yani bir kurtarıcıyı beklemek, eğer bir yıkımın içerisinden bir kurtuluşu arıyorsak, o zaman... E, biz politik evlilik içine düşmüşsek ve hani o yıkımı biz yaratmaya çalışıyorsak ve aynı zamanda Mesih'i bekliyorsak o zaman boşuna bir bekliymiş olurdu. Yani her seferinde e, bir yıkımın içerisinden bir kurtuluşu yaratmak bizim potansiyelimizdeyse Mesih bizim dışımızda bir şeydir. Bu parzda okuma yapan var mı? Bunu merak ettim. Yani okuma olarak e, şey... E, Tarihçilerin okumasına gelirsek e, Mesih ilk önce Davut'un oğlu anlamında kullanılmış Davud geleniyle Davut, Davut Peygamber'in bir oğlu gelecek kurtaracak bizi diye ve buradan e, duyulan hayat kırıklığı sonucunda Mesih'in gelmesi sonraya bırakılmış e, yani Benjamin bunu zaman anlayışıyla bir yerde desteklemeye çalışıyor ama onun içinde yani önceden bunun kazanç mı mi olduğunu bilmeden. Mesih bize kendimizi kaybettirebilir de düşüncesi var. Bir de Tanrı'nın kendisinin zaten Mesih gelmeyeceği için Mesih'i şu anda oynadığı düşüncesi var. Gene şey, başka türlü okumak ara alınırsak, bir Ernest Bloch'un Geistler, topu, öbürü de Agamben ve Derida'nın kilere bakıyoruz. Derida'nınkinde sizin yani olumsuz gördüğünüz bir takım şeylere cevap veriliyor diyelim. Çünkü Sürekli olarak demokrasinin de e, Mesih'in de iyileş, yani hep sonraya bırakılması aynı zamanda onun ideyeleştirilmesi içerisinde kurtarıcı özelliklerimizin bizim de teknikle falan değişik bir değişmesini de sağlıyor. Dolayısıyla yani blog, genelde adam ben de başka türlü okunuşlar var diyebilirim. Onu da bugün öğlen sonra ünlüme getirecekler onun için. E, şey, e, evet. Ama e, haklı olduğunuz bir yönde e, şeyde Benjamin de Cengiz belirttiği gibi böyle bir e, Ölümüne bir bekleyiş var. Godoy'u beklerken de olur. Evet diye, ben bunu onu söyleyecektim. <gülüyor> Yani Godoy mu bekleniyor? O zaman politik eylemsizliğe bizi itecekti. Bu tehlikeli bir şeydir. Bence. Yani. Bu anlamda. O, yani götürmeye de bilir. Yani, bir şey, umutsuzca bir şey yapabilirsiniz. Hocalar da bilir. Bazen mesela karşınıza öyle bir öğrenci de sorulur ki istemiyor dersi veya anlamıyor diye. Ama gene de yaparsınız. Bu onun gibi bir şey. <gülüyor> şey. yani Zaman içerisinde yer almanın bir... E, verdiği bir özellik kurtarıcılık içerisinde olmak. Bu kurtarıcılığı işte Hristiyanlık e, insanda bulduğunu söylüyor ki ona geçmiş oluyor. E, Yahudilikte o kurtarıcılığı sonraya bırakma e, süreci var. Ama kurtarıcılıktan vazgeçilmiyor. Yani kurtarıcılık kavramından vazgeçilmiyor. Bir tek kişi de onu görmekten vazgeçilmiyor diyor. Bu da e, şey, e, yani diyor, şey yani benim politik anlaşıma diyor bir Bir de babak bir kurtarıcı yok tür kadınlar topluluğu var diyelim şeyde. Aristophanes'te e, olduğu gibi. Buradan aklıma başka bir şey var gibi. Demin Labrouillère Onu da e, söylemeliyim. E, yani Aristoteles'in bölümünden sonra e, okulun başına Teofrastes geçmiştir. O karakterler diye kitap yazdı. Onu Labrouillère güncelliştirdi 17. yüzyılda. Hatta aynı isimlerle e, yani men alt falan vardı Ben men altta kendim bulundum. adamdır. Men altta. E, ve Onda da vardır o düşünce, ee, bu şey, e, felsefecilerin komedi halinde görmesi. O eski Yunan'dan beri söylenen bir düşünce. Hatta Demokritos hep bülüyor, Herakleitos Herak, Herak, hep ağlıyor diye bir Yunanlarda e, gene ikisini bir arada düşünme vardır. E, o, o zamana kadar düşünülebilir o da. Evet, çünkü Benjamin yazdıklarında Yunan tragedi kahramanların aynı zamanda çocuksu oldukların üzerinde duruyor çünkü bu ödevle cevap ver Nasıl? Tamam. Ayvansız evet. evet, sürtüyor. Evet, evet, moderatörün, evet, moderatörün, e, moderatörün e, hakkı var oldu. Sen de bir hakkı Emine diye sorusu olan var mı? Eee Baş, yani başka bir e, bu... teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu Emine sunumunda çok ilginç bir nokta şey bu, bu, fotoğraf ve sinema arasındaki e, estetik anlayışının farkı. Bunun Melda Ponti'nin eserlerinde de zaman zaman e, yapabiliyoruz. Özellikle algılık peronelisi ve bunun reddetin devam ettiği gözletin vesaire e, ve e, e, ballenin resimleri üzerinden ressam kendini verir dediği ve özellikle mesle dualizmini de reddeten bir yaklaşım vardır. Yalnız burada şunu dikkate almak gerekir. Çünkü fotoğraftaki o donuk, resimde donuk olmayan hareketin devam ettiği yaklaşımı vardı. Fakat teknik ilerlemelerle artık fotoğrafın da donuk olmadığı görüntüsü, algısı da mümkün olmuştur. Burada yani diyalektik bir süreç devam ediyor şeklinde bunu yorumlamak lazım ya da Başka bir açıklama olabilir mi? Bunu biraz açarsanız belki daha anlamlı olabilir benim için. Ee, bu dayımın eleştirilerinde ortadan kaldıymasını dedim bu söyleyin çünkü aradaki teknik e, ilişki vardı bu üretim ilişkilerini net bir dereceye sokar dolayısıyla e, ve yeni de mürettebat uzandığı zamanlar. Ayrıca fotoğraftan ziyade aslında sinema, yani görüntünün hareket ettiği şekilde ve montajlanabildiği, kurgulanabildiği e, durum olarak sinema daha da e, önemli bir mevcuttur tabii ki. Ama söz ettiğiniz bu fotoğrafta da e, görüntünün e, aslında devam ettiğine dair e, meseleyi yine beynimin aynı metinde e, bu savaş fotoğrafçılığı ya da şehrin içerisinde hareket eden, e, olguları e, çeken ee, bir e, aygıt bir form olarak fotoğrafçılığın e, aslında yerel bir şeyde dönüştüğü zaten benim bu yerelde zararlı olayı bilmez benim buradan yarar olarak ya da işte e, politik olarak e, ya da felsefi olarak hangi zemine de edilebilir bunun peşindedir ama sözetin bu devam eden işte harekete izleyebileceğimiz şekilde fotoğraf e, birisi portre vardır hala çünkü orada e, bakan bir e, kişi vardı. O avro'nun dolduğu noktadır o. Korça fotoğrafçılığında hala vardı. Bu ikincisi e, bu sokaktaki hareket halindeki ve savaş fotoğrafçılığı gibi e, fotoğrafçılık üzerine hala fotoğrafın e, resmindeki o avro'nun son kaldığı şeydir zaten. Yani son bir kere bize oradan e, şeklinde bir ifadesi vardır. E, orada son bir kere bize güler. Sonrasında bunu sinemaya, yani hareketli bir halde, montajı kurguya açık bir hale geldiğinde artık orada gülen e, insanın bir değil, gülüne bile artık kurgu haline geliyor. Evet, son bir soru Öncelik Bey efendide. Öncelikle, Öncelikle hocalarıma teşekkür ediyorum sunumlar için. Benim sorum ne hocam olacak. Nane Hoca şeyden bahsetti, Benjamin'in Benjamin vaki-i yaklaşımı üzerinden Brecht'in materyalizm eleştirisi ve adamını diğer ettiği reddederek oradaki aracılığın olmaması üzerinden bir tarih yaklaşım vaki ve bu tarihi de üçlü bir kombinasyon üzerinden açıkladınız. Tarih-Historye'nin hikayeleştirme yaklaşımı. Ya benim sorum bu kısımda daha çok işte da Benjamin'in tarih anlayışı, tarih okuması nasıl anlayabiliriz? Burada bir idealizme yaklaşım var mıdır? hegelci bir yakışımla birlikte hani materyalist yapmış. materyalist tarih okuması dışında bu böyle hegelci bir tarih yakışımını sanki görmüş oluyoruz. Bunun nedeni Alman idealizminin oradaki küken olarak hem Franklok okulunu beslemesi hem konjonktür olarak bir etkisinin olması mıdır? Bir soru daha vermek istiyorum. Bu şeyden bahsettiniz hani mesih mesih çift gelmesi üzerinden. Yani Walter Benjamin her ne kadar materyalizm tabii ki hani Ertan Hocam da cemizorumuz ikisinden birisi söyledi, şalollaştıramayız hiçbir şekilde veya işte dediğimiz gibi maksim şekilde de eleştiremeyiz yaklaşımını benimslediğimiz ama Walter Benjamin'in gerçeği anlamında bir öncülük, burada liste çıkıyor bir öncülük daha önce mesela tarihsel anlamda Fransız devriminden veya Türk sosyalistlerden hiç etkilenmediğine, Blanqui'den olsun, Poirier'den olsun, Saint-Simon'dan olsun, Olum'dan olsun. bunları merak ediyorum hocam, teşekkür ederim. Tamam, birinci soruya cevap şu, yani çağdaş felsefe'nin <Gülüyor> en önemli sorularından biri He Hegel. Çünkü bir yerde Hegel'in sanki her şeyi söylediği izlenimi de var. Ve onu aşmak için yapılan çabalardan biri de Haydiger'in bir şey oradan geliyor, yani tartışılır tabii de. Haydiger'den bir şeyden yola çıkmıştır, Anamidevizm'de bir ilgisi var. Çünkü şey ki, zaten bir ara romantiklerle flört etmiştir. Onların dergilerinde yazmıştır. Sonra o da onlarla bağlarını koparttı ama Hegel e karşı Hegel'in diyaretliğine karşı bir takım tezler geçirmiştir. Bu tezin birincisi de Hegel bir mantık yapmış ve bunu zorla doğaya ve insan tarihine uygulamıştır. Önceden yapılmış bir hareket ediyor diyor şey Ve şeyle yani ona göre doğanın kendisi ...deki bir e, maddi yönden yola çıkmalı. Zaten bu yani Negeri öldükten sonra Berlin'e e, çağrıldı ve oradaki derslerine Engels, e, Kierkegaard, e, Jakob, Ruhart kalan da geldiler. Ve Engels doğanın diyalettiği düşüncesini de ondan almıştır. Hatta Marx bir e, Fransız'a yazdığı mektupta Victor Hegel soyut bir felsefe peşindedir. Şenlik felsefeyi etekeniye büründürmüştür der. Yani Marx'ın da bir ilişkisi olabilir diyelim. Hegel'de o işte okuduğumuz zaman biraz zoraki bir şekilde illa da bir, iki, üç var. İki de bir, üç arasında aracı. Ve bu şema en küçükten en büyüğü her yerde tekrarlanıyor. Böyle bir şey yok sanki şeyde, şeylikte. Hatta İlahiyat açısından da Şehrink kendi kendinin Tanrı olduğunu bilmeyen ve bunu ancak en sonunda bir bela, bir kötülük içerisinden gören bir Tanrı düşüncesine ulaşmıştır. O yüzden o yani çünkü okulda okuduğu zaman 19. yüzyılın sonuyla 20. yılın başındaki Önce hayran olduğu hocası da şey Adorno ile eserleri bir ilişkisi var ama işte şey Hegel'den çok şey bilmek ki Marx'ın da Hegel'den çok şey engelsinde düşündüğünü diye oradan bağlıyet diyorum. Şey çünkü Adorno'nu onu zaman bu yani bir Hegelci şey gibi işte mesihlimir. Bir Hegelci var genellikle çünkü Hegel'in felsefeye getirdiği bir yani kam solucu felsefede bir takım çelişkileri benimseme süreci var. Ama bu çelişkileri süre, benimseme sürecinde o çelişkilerin sanki maddeden ve doğadan değil de insan zıslığından kaynaklandığı düşünce buraya geldi. Buradan bir değişik noktaya geliyorum. Şimdi ikinci soruyu unuttum. İkinci soruyu tekrar sessizlik söyleyeyim. Bir, soru, süre, sesli bir soru. şeyden bahsettik hocam hani mesikçilik, mesikler mesiklerle alakalı olarak her mektanada tablolaştıramasak da şey yaklaşıkları ve Yine gerek gerek, gerek materyalizm arasında kendisi hiçbir öncülük üzerinden gerek Fransız devrim ve sonrası ortaya çıkan yaklaşık dinamiklik etkisindeki öncülüklerin, teorilerin etkisinde kalmamış mıdır? Bunu sormuşuz. Tabi tabi yani ilk önce zamanının en öncü akımı olan sürealizmi ki Almanya'da birçok kişi hiç bahsetmezken denilsemiştir. İşte Aragon'a örneğini vermiştim öte yandan Fransız mitopistleri Fourier ve şey, devrimcilerini Blanqui ile de örnek almıştır. Ama demin e, hocanın söylediği Şif, e, Lodosçu, Chiffonier e, Fransızlar. Oradan buradan alıntılarla e, onları hep kullandığı için birdenbire onlar bir, yani sadece öncü değil de bir dağınık bir ansiklopedikteki bir yere sahip olmuşlardır. Hatta bir e, yani Benjamin yorumcusu Fula'ya benzetmiştir kendisini. Fula'nın e, son eserlerinden birinin ismi Bullar ve Tüküşe ve Türkçe'ye Tansı yüceler bilir bilmeyenler diye çevirdi. Oradaki devlet memuru tanışırlar. yapacak hiçbir şeyleri yok. Emeklilik e, aşamasında var. Oturup bütün bilgileri toplarlar ve bütün bilgiler hakkında bir gün işte İbranice çalışırlar, herkes İbrani fizik, gün kimya. En sonunda bu modernitenin asli olarak bütün dünyayı tanıma ve e, hakkından gelme süreci dağılır ve anlamsızlaşır. Çünkü ne yapacaklar bu kadar bilgi toplanır gibi. Oradan buradan toplama bir, kendisi kullandığı kullandı bir şey bu? Zaten e, Fuchs diye bir üzerine yazdığı bir, e, bir yazı da var değil mi? Önemli. Fuchs büyük bir koleksiyonçtur. E, yani e, Benjamin e, koleksiyon bu, bu arada erotik resimler koleksiyonu yapmıştır. Fuchs. E, koleksiyon yapma, karikatür, süs gibi özelliklerin de sanatta bir yeri olduğunu, bu alt sanat zannedilen işte halk sanatları diyelim hatta zannedilen davranışların da bir sanat olduğunu düşünmüştür. Dolayısıyla önce olarak Alman derimizin de olduğu gibi burada da sanatta ve daha önceki ütopik düşünürlerde de ya da yaşayışlarda da bir şey, demir atmışlığı vardır diyelim. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok küçük bir düzeltme yapmak bölümünü e, Emine bana şey yaptı. Polisizm politikayı estetize etti. Komünizm buna istitizi estetiği politize etmekle cevap verir. Konuşma içerisinde bir sürü oldu. Onu bu şekilde düzeltmeyi bekletti. Tekrar teşekkürler. Diğer oturum 13.45'te başlayacak. Bekliyoruz sizi oraya. <gülüyor>